Oh yeah. açıkte Kainat, bugün 2 Nisan Perşembe, yıl 2020, ay 4, gün 93, Kasım 147. 1441 Hicri, Şaban 9, 1436 Rumi, Mart 20. Fırtına, yağmurlar, büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, evden yayın yapmaya devam ediyoruz. Korona virüsü günlerinde, salgın günlerinde evlerden yayın yapılıyor. Stüdyoda mümkün olduğu kadar az arkadaş bırakıyoruz. Özdeş Özbay da aynı şekilde benimle birlikte kendi evinden yayına katılıyor. Bu arada da stüdyomuzda Robi Tayar ve Andrei Gritsko da mevcutlar. Günaydın. Günaydın. Evet olağanüstü şartlardaki yayınımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Çaldığımız pa parça kısa bir film parçasıydı. Serro Cora Paraguay Savaşı'nın meşhur 10, 20. 19. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiş ve tek e, Latin Amerika'daki tek Teslim olan olmayan ülke, kapitalizme teslim olmayan tek ülkeydi emperyalizme ama Paraguay'ın da akıbeti kötü oldu. O filmle ilgili bir parçaya yer verdik. Neden çaldığımızı da şimdi olayı anlatmak üzere Eduardo Galeano'ya bakalım. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık Gitti Eliza Lynch Mezarı tırnaklarıyla kazmaktaydı Hayretler içindeki Muzaffer askerler bunu yapmasına izin vermişlerdi Bu kadının pençe darbeleri yerden Kırmızı toz bulutu kaldırıyor Ve yüzüne dökülen kızıl perçemleri Titretiyordu Solano Lopez hemen Yanı başında yatıyordu onun Eşini kaybetmiş olan Eliza ona ağlamıyor Ona bakmıyordu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 İlaiza erkeği olmuş olan adamın üzerine avuç avuç toprak atmaya devam ederken güneş gidiyordu. Güneşle birlikte 1870 yılının bu lanet olası günü de. Korat tepesindeki ağaçlarda tünemiş birkaç kuş ona elveda diyordu. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Unos yayıncılık. Evet, bir de Kuşlar kitabına da kısaca göz atarak Nisan ayının durumuna, kuşlarına da bir kısaca bakalım. Nisan ayında arı kuşu var. Nisan'ı söylemiştik Babil takvimlerinde. ilk Yılın ilk ayı Nisanlu olarak nitelendiriliyor. Kuşlarda arı kuşu var. Merops, apiaster. Sıcak seven arı kuşları koloniler halinde dönüyorsa demek ki ilk yaz vırrık. Feyik urukçul ya da arı kıran da denilen en renkli kuşlardan biri arı kuşları uçarken de hep birazdan gıp gıp öterler diyor. Bir ikinci kuş çoban aldatan Capri mulgus Europaeus Europaeus göçmen bir gece kuşudur. Çoban aldatan ilkbaharda gün batımından birkaç saat sonra ötmeye başlar. Sesi duyulsa da kendi görülmez. Konduğu yerde itinayla Gizlenir. Bir de Nisan ayının bu kuşu var. 2 Nisan'da bir de notumuz var. Feryada Andilib. bülbüller bu fırtınayla birlikte ötmeye başlar. Bundan sonra yelkenler denize, yörükler dağlara çıkabilir diye bir not var. Dua defterinden deniz gezginin derlemesi. Bunu da e, belirterek yolumuza devam edelim. Tarihte bugün neler var? 1948 yılında bugün yazar Sabahattin Ali Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan Ertekin'in cezası indirime uğradı. Aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı. 1951'de Bursa cezaevinde bulunan şair Nazım Hikmet'in affı için... Tanınmış sanatçı ve düşünce insanları bir dilekçeyle o zamanki lider, şef milli şef adıyla anılan İsmet İnönü'ye başvurdu. 1952 yılında bugünse radyo ücreti ödeme süresi sona ermiş. 3 Nisan 1952 gününden sonra başvuranlar 2 lira fazlasıyla 12 lira ödeyeceklermiş. İstanbul'da radyo sayısının 157 bini bulduğu söylenmiş. Evet, radyo alıcı sayısı tabii, yayıncı değil. Bunu da özellikle belirtmek lazım. Toplam evlerde 157 bin adet radyo varmış. Kaç televizyon var? Hiç. O zaman televizyon yok. 1975'te de bugün 23 yaşındaki genç bir Sovyetler Birliği yurttaşı Anatoli Karpov, Dünya satranç Şampiyonu olarak en genç satran şampiyonu olarak adını yazdırıyor tarihe. Evet kısa bir not da verelim Doğan Akın T24'te yazmış Sabahattin Ali cinayetinden bahsediyor adalet siyasetin yalanıdır 72 yıl önce katledilen Sabahattin Ali'den bugüne diye yazmış ve ne uymaya söz verdiğimiz insan hakları sözleşmeleri ne de her gün yüzlerce can alan küresel bir salgın hastalık değiştirebiliyor bu gerçeği adalet siyasetin yalanı olmaya devam ediyor. Onlarca hikaye, roman ve şiir sığdırdığı 41 yıllık kısacık hayatı cezaevleri ve soruşturmalarla geçen Sabahattin Ali 72 yıl önce bugün 2 Nisan 1948'de katledilmişti. Katilleri korundu, tetikçileri ödüllendirildi diyor Doğan Akın. Sabahattin Ali'nin hayatından, Sabahattin Ali'nin öldürülmesinden, Sabahattin Ali'nin katillerinin korunmasından bugünlere baktığınızda Aradan neredeyse 3 çeyrek yüzyıl geçtiğine inanabilir misiniz? 75 yıla yakın, 72 yıl olmuş. Adalet siyasetin yalanı evet. Peki siyaset nedir bu ülkede? 3 çeyrek yüzyılda bırakın hukuk devleti olmayı, kanun devleti bile olamayışının 3 hecelik yanıtı olsa gerek. Evet Sabahattin Ölli'yi bir kez daha anmanın vaktidir. Bütün cinayetlerde... Sabahattin Ali'nin katillerinin parmak isi var başlığıyla 68. 4 yıl önce bu köşede dt 24ün köşesinde yazdığı yazıyı tekrar paylaşıyor. Yani katiller korunsa da tetikçiler ödüllendirilse de fikirler hapsedilse de adaletin olamıyor ama tarihin terazisinde kimin baki kaldığını birilerine hatırlatır belki diyor. Yani bütün cinayetlerde Sabahattin Ali'nin katillerinin parmak izi var deyince eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları, siyasi cinayetlere kurban gidenlerin oluşturdukları toplumsal bellek platformunu artık çoğalmak istemiyoruz diyerek hazırladığı bir bildiriyi de kızı Filiz Ali'li okumuştu. Çünkü diye devam ediyor yazı Doğan Akın'ın yazısı Doğan Öz Savcı, Abdi İpekçi gazeteci, Cevat Yurdakul emniyet müdürü, Cavit Orhan Tütengil öğretim üyesi, İlhan Erdost yayımcı, Sevinç Özgüner diş hekimi sosyalist, Kemal Türkler sendikacı, Ümit Kaftancıoğlu yazar, Çetin Emeç gazeteci, Nesimi Çimen Ozan salçairi, Turan Dursun yazar, Musa Anter yazar tarihçi, Urmumcu, gazeteci, yazar, Metin Altok, şair, yazar, Behçet Aysan, hekim, Hasret Gültekin, Ozan, Onat Kutlar, yazar, sinemacı, Yasemin Cebenoyan, arkeolog, Metin Göktepe, gazeteci, Grantlink, gazeteci, böyle sıralanan utanç kronolojisinin başında. ...Sabahattin Ali bulunuyordu diyor. Öyküleriyle yeni bir dönem açan... ...Kuyucaklı Yusuf'la Türk romanına... ...ilk sınıfsal yaklaşımı kazandıran... ...bestelenen şiirleri dilden dile dolaşan... ...Sabahattin Ali'nin öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar... ...Türkiye'de siyasi cinayetlere yapılan... ...ilk büyük davet anlamını da... ...taşıyor. Yani... ...Ahmet Kaya'nın da melankoli... Nüket Duru'nun Benim Meskenim Dağlardır... ...şiirleri de bestelendi... ...Sezen Aksu'nun da sesinden... ...milyonlara da ulaşmıştı... ...burada çiçekler açmıyor... ...kuşlar süzüp uçmuyor... ...yıldızlar ışık saçmıyor... ...dizeleriyle başlayan... ...geçmiyor günler geçmiyor... ...dizeleriyle başlayan hapishane şarkısı da... ...üç var... ...Ahmet Kaya'nın yaptığı o da... ...ve yani... ...öldüren kim bir kaçmaya çalışıyor... Ali, kim bu Ali Ertekin? İnzibat başçavuşuyken silah çaldığı gerekçesiyle ordudan atılan bir as subay, ordudan atıldıktan sonra bir süre inşaatlarda çalıştığını söylüyor ve sonraki görevini nasıl açıklamış? Sonra Milli Emniyet'te bana vazife verdiler diye. Ertekin daha sonra Sabahattin Ali Olayı adlı kitabın yazarı Kemal Bayram Çukurkavaklı'ya, Milli Emniyet tarafından kendisine verilen vazifenin, Sultanahmet'te yatan komünistlerle ahbaplık kurmak olduğunu da söylemiş. Böyle başı da üstelik taşla ezilerek öldürmüş bir kişiyi de sonra Aflada şey yapıyor. Yani çeşitli çalışmaları var. 1945'te Yeni Dünya gazetesini Cemil Baykurt'la 1946'da Nesin'le birlikte Marco Paşa dergilerini çıkarıyor. Cemil Sait Barlas ve Falih Refik Ateş'e hakaret edildiği gerekçesiyle toplam 7 ay hapis cezasına çarptırılıyor Marco Paşa'daki yazılarıyla. Sonra kapatılınca Marco Paşa, Merhum Paşa, Malum Paşa ve Ali Baba adlarıyla yaşatmaya çalışıyor dergi 1946-47 yıllarındaki yazıları nedeniyle pek çok davaya hedef oluyor, tutuklanıyor. 1948'de Mehmet Ali Aybar yani Türkiye İşçi Partisi'nin lideriyle birlikte çıkardığı zincirli hürriyet bir yazısından dolayı Kovuşturma başlatılınca bir kamyonla nakleyiciliğe başlıyor. Soruşturmalar, davalar, tutuklamalarla geçen hayattan da yorulmuş olduğu için Türkiye'den kaçmaya karar veriyor. 1948'de kamyonuyla gittiği Kırklareli bölgesinde yurt dışına kaçma girişiminde bulundu ve cesedi 16 Haziran 1948'de Kırklareli'nin Zara köyü yakınlarında bulunuyor. Aylar sonra kamuoyuna duyuruluyor cinayet. Ailesine filan belirtilmiş söylenmiyor. 12 Ocak 1949'da Ali Ertekin tarafından öldürüldüğü açıklanıyor. İşte Ali Ertekin de kendisinin kim olduğunu biraz önce söylemiştik. Türkiye'nin tarihi böyle bir Acıklı tarih. Peki, bu Ergenekon günümüzde. davaları sürecinde kozmik odaya girilmişti belki hatırlarsınız. O zaman bahsediliyordu Sabahattin Ali cinayeti dahil bir dizi faili meçhulün belgelerine ulaşılma imkanı var deniyordu. Kozmik odaya girenler de şu anda içerdeler ama e, bu belgelere dair herhangi bir şey bize ulaşmış değil yani kamuoyuna. Evet. Ee, maalesef öyle Peki devam edelim. Şimdi korona e, virüsü günlüğüne gündemine dönmenin e, zamanıdır. Dünyadaki en önemli karanlık ortama döneceğiz. Bir karanlık ortamdan bir başkasına dönmüş oluyoruz bu şekilde. E, gene rekorlar kırılmış durumda. Bir Nisan iki ya iki Nisan 2020 itibariyle 900 40.836 gözüküyor benim elimdeki. 7-12 itibariyle bakıldığı zaman koronavirus dashboard diye bakıldığında Johns Hopkins Üniversitesi'nin ve Dünya Sağlık Örgüsü'nün verilerinden hazırlanan bir şeyde bir çizelge tutuluyor. Ve durum 47 bin 180 kişinin de Öldüğü görülüyor. Bir yarım saat önceki rakamlar var elimde. 1990 ee, bin, bin kişinin iyileşti. Bir de ilginç şey var. E, dünyada 195 ülke var. Ama e, şimdi virüsün saptanmış olduğu e, bölge ve yer miktarı 196 olarak veriliyor bu listede. Yani %100'ün üzerine geçmiş durumda. Orada Etkilen... yani sanki bazı sorunlar var. ya yani ben şöyle bir birkaç ülkeyi kontrol ettim. Ee, hala mesela Kuzey Kore, işte Türkmenistan, Tacikistan gibi ülkeler aslında yok. ya yani şey dashboardta da yok. Ee, ama hani ülke sayısının şeyi geçmiş olması orada bir sorun galiba. Zaten dün BBC Türkçe'de e, şey başlığı başlığıyla vaka tespit edilmeyen ülkeler hangileri başlığıyla bir yazı yayınlandı. Türkmenistan, Tacikistan, Yemen, bu arada yeni vaka görülmemiş, Güney Sudan, Kuzey Kore, Malavi, Sao Tom ve Prinsip, Komor adaları ve Lesotho diye ülkeleri e, saymış BBC burada, evet, buralarda görülmemiş. Sao Tom ve Prinsip'e, evet. E, ama bunun sebebi test, e, test yapılamadı nasıl? Örneğin Yemen'de savaş var, hani biliyorsunuz. Türkmenistan ise koronavirüsü yasakladı, çıkardı kanunda. Evet. E, böyle durumlar söz konusu. Bazı yerlerde ülke olmadığı halde duruma dahil ediliyor listeye. Mesela işte Grand Princess diye bu Cruise evet. dedikleri büyük gemiler de var. O da ülke gibi ama bir sürü de çok sayıda vaka ve 7'nin üzerinde de ölü sayısı verildiği için onlar da dahil bu listeye. Yani %100'ün üzerine taşan bir durum var. Sül gibi gözükse de aslında gerçeği yansıtıyor bana sorarsanız. Evet şimdi son bakışa bakıldığında Doktor Tedros Adhanom Gebreyesus, yani Dünya Sağlık Örgütü lideri bir hafta içinde vefat sayısı ikiye katlanınca çok ciddi bir kaygıda olduğunu böylemiş, hızlı bir tırmanışta ve global olarak dünya çapında yaygınlaşması üzerine Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros, Dr. Tedros'tan bahsediyoruz. Dünya daha önce koronavirüsünün neden olduğu gibi bir salgınla karşılaşmadı diyor. Bunu hem Guardian'dan hem de gazete duvardan alabilirim. Meçhul ve tehlikeli bir virüs hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum. Gelecek birkaç gün içinde 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölü sayısına ulaşacağız diye bir ciddi uyarıda bulunmuş. İsviçre'de, Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'deki, Cenevre'deki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen bir basın toplantısında konuşuyor ve oldukça karamsar bir tablo çiziyor. Bu da çok e, gerek e, dünya kamuoyunda hoş karşılanmayabilir ama gerçeklik böyle bu tablo. Yani Covid-19 Çin'de ortaya çıkmasından bugüne yaklaşık 4 ay geçti diyor. Doktor Tedros ve dünya daha önce böyle bir pandemi ile karşılaşmadı. Meçhul ve tehlikeli bir virüs. Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum demiş. Daha önce böyle bir pandemi ile hiç karşılaşmadı demiş dünya. Sık sık bunu tekrarlamış. Bu çok yeni bir virüs. Ve her geçen gün öğrenmeye devam ediyoruz diyor. Selim Badur da sık sık bize bu yeni araştırmaların apar topara hızla yürütülen ve öyle şeyle başka yayınlarla kontrol edilmeyen, hakemli yayın dediğimiz şeyle kontrol edilmesine bile vakit olmadan yapılan yayınlarla peer review denen şeylerle kontrol edilmeden çıkan yayınlara bakıyor ve Evet, evrim geçirdikçe de yeni bulguların ortaya çıktığını da e, Gebreyesus'ta söylemiş, Selim Badur'un da çeşitli programlarda bize söylemiş olduğu gibi. Bu e, dünyanın koronavirüsü nedeniyle karşılaştığı ilk pandemi demiş ve virüsün pek çok bilinmesi de içinde barındırdığını e, vurgulamış ve Dünya Sağlık Örgütü bir yanlış anlamayı da önlemek için maske kullanımını önermektedir diyor. Yani bir tartışma var Yani diyor. diyor Bize de e, bazı dinleyicilerimizden en az birinden bir e, bu konuda bir soru gelmişti eleştiride. E, maske kullanımı tartışmalarına da değinmişti. Toplumlar düzeyinde maske kullanımı hakkında devam eden bir tartışma var. Dünya e, Dünya e, sağlık örgütü hastalar ve onlara bakan kişilerin tıbbi maske kullanmasını önermektedir. Bu durumlarda maskeler yalnızca diğer koruyucu önlemlerle birleştirildiğinde etkilidir demiş. Ve e, vakaların Afrika ve Güney Amerika'da nispeten daha az görülse de virüsün bu ülkelerde ciddi sosyal, ekonomik ve politik sonuçlar doğurabileceğinin farkında olduklarını da söylemiş. Gerçekten de. Çok sayıda e, isyan ve e, böyle polis tarafından, e, devlet tarafından yapılan şiddet kullanımlarından da bahsediliyor. Afrika'da özellikle açlık mesela Nijerya'da büyük bir açlık sorunu da doğabileceğinden bahsediliyordu. Bunları başka haber kaynaklarından alıyoruz. Gelişmek yolunda olan pek çok ülkenin halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik çöküşlerin önlenebilmesi için borçlarının hafifletilmesi şart demiş Gebreyesus. Bu konuda da IMF yani Dünya Bankası ve Dünya International Monetary Fund'da da çarede bulunmuş. Bir tek iyi haber de şu var. günün tek iyi haberi diyebileceğimiz şey de Survivor devam edecekmiş. Çünkü Acun Ilıcalı Dominik'te, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılan Survivor yarışmasıyla ilgili açıklamalar yapmış. Survivor Extra 2020 programına telefonla bağlanmış. Ve e, Dominik'te Survivor çekimleri dışarıya giriş çıkışlara kapalı bir alanda yapılıyor demiş. Yurt dışından gelenler de mesela Macaristan'da da yapıyorlarmış bu yarışmayı. 14 gün karantina altında tutulduklarını açıklamış. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık demiş. O nedenle e, zaten Macar yarışmacıları da 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı demiş. Yani rahatlıkla Survivor seyredilebileceğini de buradan gururla bildiriyorum. Bir güzel haber de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Dün bir tweet attı. Trump harika bir haberim var diye başlıyor. Amerikan aileleri artık daha güvenli, daha uygun fiyatlı ve çevre dostu otomobiller satın alabilecek. O eski sağlam ve güvenli olmayan teneke yığınlarından kurtulun. Daha iyi ve daha güvenli Amerikan arabaları alın ve Amerikan üretimini artırın. Amerikan alın diye tweet atmış yerli otomobil çağrısı yapmış. Evet yerli otomobil. Bence son derece iyi, iyi haber bunlar. Bir yorumda biraz önceki haberle ilgili. Survivor'ın aslında orada, e, orada değil, Dominik'te değil, burada olduğunu yani çeşitli ülkelerde bu krizi yaşayan ülkelerde olduğunu söyleyen bazı yorumcular da oldu. Özel olarak söylediler bana. Survivor, o Survivor değil bizim içinde bulunduğumuz şey Survivor yanlış anlamı olmasın deniyordu. Evet, yani bu iki açıklama günümüzün kahramanları ılıcalı ve Trump diyebiliriz ve rahatladık böyle çok. Yalnız Trump aynı zamanda 240 bin kişinin de Covid-19'dan öleceğini söylemiş. O da çok rahatlatıcı değil 100 bin ile 240 bin arasında. Survivor'a da acaba Ilıcalı'ya da sormak lazım nasıl gelecek. Şimdi giriş çıkışı olmadığına göre Survivor yarışmacıları ve yöneticileri ebediyen Dominik'te mi kalacaklar diye de ufak bir soru insanın aklına gelmiyor. Değil ama o kadar olur yani. Bu arada Trump bir yandan hani yerli Amerikan otomobili kullanın derken General Motors'la da böyle bir itişme yaşıyordu. Çünkü solunum cihazı üretimine geçmesini istiyordu bu şirketlerin otomobil üretimi yerine. Fiyatta anlaşamamışlardı. Böyle bir kriz vardı. General Motors'a bağlı General Electric işçileri ise iş bırakmışlar. Yani ülkemizde böyle bir kriz varken, sağlık krizi varken neden solunum cihazı üretmek yerine hala araba üretmeye devam ediyoruz diye. Evet, çelişkili bir durum var. Ya, Trump'ta bir başka ufak çelişki de var. E, kişisel koruma e, o, aygıtları, o, elemen, maskelerden tut herhangi bir şey solunum cihazlarına kadar hepsinin tükenmekte olduğunu da söylemiş bir yandan da yani her şey çok güzel gidiyor araba aldın derken şey tükenmiş ama maskeler ve işte tüm solunum cihazları çünkü hastanelere direkt gönderiyorlarmış. İtalya'daki Rus, Rusya ve Çin ise uçaklarla destek gönderiyor şu anda Amerika'ya. Biliyorsunuz hani aslında evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi bu iki ülke. Öz özellikle de Çin. Hatta virüs için Çin virüsü diyordu. 20 e, uçak dolusu yardım e, götürüp bir kısmı New York'a inmiş bir kısmı ise yoldaymış. Evet, New Yorklu bir doktorun uyarıları var belki fırsat bulursak onlara da değiniriz. E, İspanya'da kiracıların kira grevine gittiği haberine çok önemli bir haberde COP 26 iklim görüşmeleri evet. iklim zirvesi Glasgow'da yapılacaktı 2021'e ertelenmiş bu dünya... ha, bu bahaneyle böylelikle. Ortadan Diğer zirveleri bu... yapmaya devam ediyorlardı G20 vesaire online olarak yani dijital ortamda ama iklim e, zirvesini iptal ettiler. Daha doğrusu, i̇ptal ettiler. Şey. Son derece önemli bir e, gelişme bu. Bir de yani iklim meselesi de bu şekilde çözülecek demektir o zaman iklim krizi. Japonya'da iklim planı açıklanmış ve tamamen yanlış bir hesap olduğu açıklanmış. Japonya eski hesaplarını yeni hesap diye ortaya koymuş. Çok ilginç bir yazı var New York Times'da. Somini Sengupta imzalı. Yani herkes iklim e, Paris anlaşmasında 2015'teki taahhütlerini anlatacak ve yenileyecekti bütün şeyle. Bütün gözler de dünyanın en büyük endüstrileşmiş ülkelerindeydi. Onlar hedeflerini artıracaklar mı? Yani sera gazı emisyonlarını salımlarını azaltmak için açıklandı pazartesi günü Japonya dünyanın ilk zengin ülkeleri arasında yeni planını söyledi. Yalnız hiçbir şey yeni yokmuş. Tam bir facia yanlış şeyi veriyor. O da öyle. Türkiye'den de haber çok parlak sayılmaz. Toplam can kaybı 277'ye vaka sayısı 15.679'a yükseldi. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilk kez il, il verileri açıkladı. En yüksek İstanbul'da. Büyük farkla İstanbul'da. Sonra İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli geliyor. Ee, büyük bir artış olduğunu da söylemeliyiz. Ee, Türkiye'nin sayılarında da 15.679'dan 69'a çıktı. 79'a çıktı. 679'a. 13.500'den 2000'lik bir Artış var. 2000 küsur vaka sayısı olarak ölü sayısı da 214'ten 277'ye çıkarak yeni bir rekorda kırılmış olduğunu da belirtelim. Bir de bir süredir koronavirüsü tedavisi gören İstanbul Çaba, Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu da vefat etti. Kendisi herkesin çok sevdiği önemli bir isimdi ve maalesef bir hastadan kapmış olduğu koronavirüsü nedeniyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sona erdi demiş. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek herkesin sevdiği bir ulu çınardı diye söylemişler. Oğlu onu Sağlık Taşoğuz Bakanı da, hı, açıklamıştı. Sağlık Bakanı bu arada 601 e, sağlık çalışanında da vaka görüldüğünü söyledin. Evet gidişat e, hiç parlak sayılmaz ama ben hala İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 10 gün içinde bundan 3 gün önce söyledi. Yani bir hafta kaldı 10 gün içinde işlerin tamamen düzeleceğini doğruya e, iyi tarafa gideceğini düşünüyorum demişti. Ben ona inanıyorum. Yalnız Yıldıray Uğur'da Karar Gazetesi'nde gazete e, alabilenlerin gözü muhakkak vefat ilanları sayfalarına takılıyordur diyor. Ve ilan e, hepsi gömüldü. Hakkın rahmetine kavuştu. Ertesi gün defnedildi. Aynı gün defnedildi diye şeyler var. Yani Birçok ilan bu cümlelerle bitiyor. Burada da bir tuhaflık yok mu diye sormuş. Yani cenaze törenleri yapılamadığını gösteriyor. Peki bunları konuşmaya devam edeceğiz şimdi ara. Açık gazday. Selim Badur'la korona günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhaba efendim. Günaydın. günaydın. Günaydın, günaydın. Ee, evet, son e, korona günlerindeki son gelişmeleri hemen konuşmaya başlayabiliriz herhalde. Çok da e, iç açıcı haberler almıyoruz doğrusu henüz. Evet, e, korona günlerine başlama önce sizin e, belirttiğiniz gibi İstanbul Tuf Fakültesi'nin çok sevilen, e, çok iyi bir hoca olan Profesör Doktor Cemil Taşşoğlu'nu, e, kaybettik dün. Kendisi e, Türkiye'de saptanan ilk korona olgusunu muayene eden e, hekimdi. E, bunun dışında e, hani isimlerini vermeyeceğim ama 3 e, tane daha öğretim üyesi e, yoğun bakımda İstanbul Tıp Fakültesi'nde. E, ve dün Sağlık Bakanı'nın açıklamasında 601 sağlık personelinin e, infekte olduğundan bahsetti. Bu konu önemli bir konu ve tüm dünyada sağlık çalışanlarının nedenli büyük bir risk altında olduğunu gittikçe daha iyi anlamaktayız. Sağlık sistemindeki bu yoğunluk, bu hasta yoğunluğu beraberinde yoğunlukla beraber alınan önlemlerin acaba yetersiz mi olduğunu da düşündürüyor ve sonuçta karşımıza bu tarz hiç istenmeyen çok acı, çok olumsuz durumlar çıkıyor. Buradan günaydın demek istiyorum. Ben de Cevil Taşçıoğlu arkadaşım. Evet, biz de. Öyle. Bir yazı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde New England Journal of Medicine'den yayınlanmış. Amerika'daki bir örnekten hareketle Ebola salgınları sırasında bu sağlık çalışanlarının korunmasını Ebola modeli üzerinden açıklamaya çalışmışlar. Çünkü Ebola'da, Ebola salgını daha küçük boyuttaydı, daha yerel kalmıştı. Ee, enfekte olan sağlık çalışanlarının yüzde ellisi yarısı yaşamını yitirmişti. Ve yapılan hesaplamalarda e, toplumdaki e, hastalığı kapma oranlarıyla kıyaslandığında sağlık personelinin 32 misli daha fazla e, hastalık e, kapma riski taşıdığı gösterilmişti ve e, kendilerini e, personal protective equipment Kısaca PPE denilen bir yaklaşımla neler yapmaları gerekiyor ve nasıl korunmaları gerektiği anlatılıyordu. Ama sonunda gördük ki biz o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde de oradan bildirilen rakamlarda bandanalarla filan korunuyordu sağlık personeli. Buraya doğru gitmeyelim herhalde bu Ebola örneğini ve Ebola modeline bakıp sağlık çalışanlarının çok daha... Doğru düzgün korunması lazım yani dün mesela yetkililer N95 denilen sadece sağlık personelinin kullanmasını uygun olduğu maskeleri dağıttıklarını ve 8 saat kullanılsın bu daha fazla değil falan diyorlardı. Bu maskeler yarım saat kullanılır 8 saat kullanılmaz ve o maskeler hani toplumda da tartışılıyor kullanalım mı kullanılmayalım diye N95 maskelerini taşımak ve ondan soluk alıp vermek çok güçtür. Yani bu çok özel durumlarda takılması ve kullanılması gereken maskelerdir. Bazen şu son günlerde çok anlamsız tartışmalar olduğunu görüyoruz. Siz her ne kadar İçişleri Bakanı'nın söyleyelerine güveniyorsanız da evet. ben o konuda sizinden fikir olmadığımı belirteyim. Şimdi bu arada pardon bir ufak parantez açabilir miyim? Bu Elbette tabii. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu sizin biraz önce sözünü ettiğiniz koruyucu malzemenin tükenmekte olduğunu, neredeyse bitmiş olduğunu söylemiş. Çünkü doğrudan doğruya hastanelere gönderiyoruz gibi akıl sır ermez bir açıklama yapmış. Yani başka nereye gönderecekti zaten ama bitiyor demiş. Daha önce de CNN International Televizyonu stratejik ulusal depolarında bitmekte olduğunu ve son envanterdeki son şeyleri yapmış olduklarını, yüklemeleri yapmış olduklarını ve artık koruyucu malzemelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde tükenmekte olduğunu söylemiş ki hakikaten insan ne diyeceğini bilemez hale geliyor. Dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesinden bahsediyoruz. Evet Amerika Birleşik Devletleri dediniz, dün çeşitli modellerle yapılan hesaplamalar, çeşitli simülasyon çalışmaları 240 bin kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nin yakışmanını yitireceğinin öngörüldüğünü söylüyordu. Bu galiba Buradan hareketler... iyi, iyi görece iyi evet, olan senaryo. Evet, değil yani mi? Evet, abartılı <gülüyor> değil. Abartılı değil. İnsanlara birden çok bu da olur mu canım diyor belki bazı kişiler ama hayır öyle değil. Ee, ve e, hani Türkiye'ye birkaç şey söylemek istiyorum hani rakamlar doğru mu değil mi gerçeği mi yansıtıyor saklanıyor mu bütün bu polemiklere spekülasyonlara e, rağbet etmemek lazım ama bilinen bir şey var biz e, sürekli sağlık yetkililerinden ya da e, Ankara'daki merkezi otoriteden e, e, ilk günden itibaren sürekli olarak her şeyin ne kadar yolunda gittiği her şeyin ne kadar ee, düzgün kararlarla kontrol altında olduğu söylenmekte. Yani sürekli olarak biz e, kit üretiyoruz, a, e, aşı üreteceğiz, antikor üreteceğiz, e, ürettiğimiz malzemeleri yurt dışına satıyoruz, herkese yardım ediyoruz, hiç sorunumuz yok falan. Yani bu, bunlar pek inandırıcı olmuyor artık. Yani bunlar çocuk kandırır gibi bunları söylemekte, inilemekte de bir yarar yok. Yani Neyi tartışıyoruz ki durum meydanda? Solunum ee, cihazları filan da üretildiğine dair evet. de, damat beyden de ikinci damattan da bir açıklama gelmişti. Valla İngiltere'de ait bir şey söyleyeyim size. Yani, siz e, solunum cihazı dediğiniz için aklıma geldi bu notu e, biraz sonra söyleyecektim ama hemen belirteyim. İngiltere'de bu solunum cihazlarını kim üretiyor biliyor musunuz? Hayır. Mercedes Formula 1 fabrikalarında üretiliyor. Burası Çok görevlendirilmiş. Mercedes'in e, dünya e, sağlığına bir katkısı olarak sunulacak herhalde yakında. Peki e, bu e, durumda e, Ajans France Press'in e, bir haberiyle e, isterseniz e, bugünkü birkaç notu iletmeye başlayayım. 1945 Dünya krizinden sonra yaşanan en büyük kriz olarak tanımlamış Ajans France Press e, bu yaşananları ve masak Silensio diyor. Yani sessiz katliam e, olmakta ve evet. yaşanmakta diye belirtmekte. Tanım böyle. E, çarpıcı bir e, tanımlamaydı. E, farklı ülkelerde tabii bir takım yerler var ki biraz önce e, işte bahsediyordu isimlerini saydı. E, bazı ülkelerden hiç haber yok. E, ve siz birkaç program önce Hindistan'da ne oldu bittiğini sormuştunuz. Biraz daha bilgi evet. var Hindistan'a ait. E, şimdiki e, Narendra Modi Başbakan 1.3 milyar Hintli'nin 21 gün sokağa çıkmasını engelledi ama yapılan modellemeler yaklaşık 300 milyon ile 500 milyon arasında Hintli'nin enfekte olacağını ve 30 milyon kadar en az 30 milyon kadar kişinin ağır hastalık geçireceğinin hesaplandığını gösteriyor. 30 ee, milyon? 30 milyon kişi ağır hastalanacak. Ee, tabii ağır hastalanacak denince hastane olanaklarına bakmak lazım. 1000 e, kişiye düşen e, hastane yatağı, işte İtalya'da 1000 e, kişiye e, 3.4, e, Amerika Birleşik devletlerinde 2.8, Türkiye'de 2.8, Amerika'da 2.9, Hindistan'da 0.7 e, yatak düşüyor. E, oldukça az sayı ve e, 50 binden daha az ventilatör dediğimiz bu cihazlardan var. Bu olanaksızlıkların yanı sıra e, Çin'den e, 10 bin e, vantilatör almayı e, öngörmüşler. 23 milyarlık bir ekonomik paketi 26 Mart tarihinde devreye soktu e, Hindistan hükümeti. Özellikle yoksul kesimi desteklemek için onlara e, tahıl dağıtıyorlar. yani Arpa ve buğday dağıtıyorlar küçük torbalarda ve e, 83 milyon aileye de ücretsiz e, doğal gaz e, vermeyi vaat etmişler günlükte yaklaşık 200 milyon kadına gelecek 3 ay için günde 6 dolar ayda pardon ayda 6 dolarlık bir nakli yardımda bulunacaklarmış. Tabii ayda sadece ayda 6 dolar. Alt, evet tam tam rakamı söyleyeyim 6.65 dolar. Niye fazla mı geldi size? <gülüyor> <gülüyor> yani günlük şeyini bölmeye çalıştım vazgeçtim matematiğim evet. cümlem zayıftır zaten bölemedim <gülüyor> peki tabi sadece Hindistan'dan bahsetmeyelim Mumbai'den gelen haberlere e civardaki Bangladeş Sri Lanka Pakistan'da da pek iç açı değil, Afrika ülkelerinden bir çoğunda e, henüz herhangi bir haber alınmış değil şimdi bu e, e, Haberlerden sonra isterseniz biraz yayınlara bakalım şu dün yayınlanan New England Journal of Medicine'de Nicole Lurie ve arkadaşları ilginç bir yazı yazdılar aşılar konusunda ve biraz e, bu konuya değinmek istiyorum. E, bu makalede e, üç ana e, nokta diye deniliyordu e, aşılarla ilgili. Birincisi hangi antijen yani virüsün neresi kullanılacak tamamı mı kullanılacak işte e, dışı mı içi mi? Spike denilen dış çıkıntılarının uygun olduğu öngörülmekte. İkincisi ve evet, çok önemli bir nokta bu çalışmalar nasıl yapılacak? Şimdi herkes aşı ne zaman hazır olacak diyor ve bu aşı işte 18 ayda mı olacak yıl sonuna yetişir mi yetişmez mi? Ama bu zaman sorununu tartışırken biz aşı konusundaki başka bir takım gerçekleri göz ardı ediyoruz ya da bunları bilmiyoruz yatsıyoruz. Örneğin e, biliyor musunuz koronavirüslerden 2000'li yıllarda e, ölümcül enfeksiyon yapan SARS ve MERS'in aşı çalışmaları ne oldu? Bunlara ait çalışmalar yapıldı e, ve ilk aşamada hayvan deneylerinin e, tamamlanması. Hayvan deneylerinde işte aşının e, koruyucu antikor ürettiğini ve e, hani yan etkisinin çok olmadığı, anlaşılması lazım. Ondan sonra insan deneylerinin birinci, ikinci ve üçüncü faz dediğimiz üç aşamalı evreye geçirilecekti. Ama SARS ve MERS'te hazırlanan aşılarda deney hayvanlarının akciğerlerinde bu aşı adayları o kadar büyük sorunlar yarattı ki durduruldu o çalışmalar. Öyle mi? Ee, hmm. Evet yani bu önemli. Yani koronavirüsten şimdiye kadar yapılmış özellikle SARS ve MERS'e yönelik aşı çalışmaları işin başından itibaren kötü gitti. İkincisi biz e, aşı ile bir bağışıklık sağlayacağız diyoruz ama biz daha doğal enfeksiyona yakalanan kişilerin ne kadar korunduğunu, onların e, bağışıklığının virüsle temas ettikten sonra doğal bağışıklıklarının ne kadar süreyle var olacağını bilmiyoruz. Yani bu insanlar bir kere e, e, COVID'e yakalanan insanlar acaba bir daha yakalanmayacaklar mı? Ya da ne kadar sonra yakalanacaklar? Bu tabii önemli bir nokta, e, bu tartışılmalı. Özür dilerim, peki sarsla MERS'in e, ölüm oranları nasıl düştü? Yani aşı eğer e, şu anda uygulanamıyorsa ilacı mı e, etkin? E, hayır, ilaç ya da aşıyla ilintili değildi. O tamamen e, bulaş yollarının kesintiye uğraması sonucunda, hani böyle sokağa çıkma falan uygulamalarına gidilmeden e, çok kısa. Bakın Sarsın SARS'tan e, ölüm oranları, mortalitesi çok yüksekti ama toplam 8000 kişi enfekte oldu SARS'tan. Evet. Mersten de Kesinlikle. o kadar ya da biraz daha az yani çok yayılan yayılma özelliği insandan insana bulaş özelliği düşük olan oldukça düşük olan bir enfeksiyon hastalığı bir de yakalanlarda bu mortalite dediğimiz ölümcüllük çok yüksek olduğu zaman bu yayılmayı kısıtlayan bir olgu çünkü ben yaka, hastalığa yakalandıktan sonra kısa sürede yaşamımı yitirirsem kimseye bulaştıramıyorum yani böyle bir döngü var orada Evet, bu aşı ilk, konusu... ilk, top, i̇lk görüşmemizde de söylemiştiniz bu konuda yaptığımız ilk evet. e, mülakatta da sizinle e, bunu söylemiştiniz zaten. evet. Bu e, aşıyı konusuna tekrar döneceğim. Şimdi şu anda Pensilvanya Üniversitesi'nde emeritus olarak görev yapan Profesör Stanley Plotkin var. Plotkin önemli bir kişi. Kendisi bu MMR kızamık kızamıkçık kaba kulak aşısındaki kızamıkçık aşısını geliştiren Önemli bir bilim insanı Plotkin'in Aşı Kitabı diye bir kitabı vardır. Yani çok klasikleşmiştir. Belki buna daha önce de değindim. Şimdi, hmm. Bu Plotkin'le yapılan bir röportaj var elimde. Orada bu aşıyla bağlantılı olarak siz bu konuda çok deneyimlisiniz. İşte bu konunun üstadlarındansınız aşı konusunun. Ne düşünüyorsunuz diyor. Şimdi ilginç bir nokta var. Diyelim ki biz Fare de, e, ve hayvan deneylerini tamamladık. Orada SARS ve MERS aşılarıyla ilgili e, aşı hazırlamasında karşılaştığımız sorunlarla karşılaşmadık. İnsan deneylerine başlayacağız. Ve biliyorsunuz bir e, genç hanım e, 30'lu yaşlarında galiba e, kolundan aşı yaptırılırken ilk e, gönüllü aşı e, çalışması kendisine yapılmıştı. Peki biz bu aşıyı e, aşının etkinliğini insanlarda nasıl saptayabileceğiz? Şimdi bir yöntem var. Bu influenza yani grip ve kolera için yıllar önce yapıldı. Ee, siz e, aşı adayınızı bir takım gönüllülere veriyorsunuz. Ondan sonra da canlı virüsü, mikrobu veriyorsunuz. Acaba e, korunacak mı diye. Yani tedavisi olan e, hani ölümcül olmayan e, bir takım hastalıklarda bunu yapabilirsiniz. Ama bunun tabii etik sorunları var ve artık böyle yaklaşılmıyor. Yapılan şey HIV AIDS e, aşısında yapıldı. Örneğin Riskli grup diye e, tanımlanan seks işçileri Tayland'da bunlar ikiye ayrıldı. Biner kişilik iki grup. Bir tanesi gruba aşı yapıldı diğerine yapılmadı. Normal e, kendi e, yaşam biçimleriyle beraber. Üç sene sonra aşılananlarda ne oldu aşılanmayanlarda ne oldu diye kontrol edildi. Bir de böyle bir yöntem var. E şimdi siz e, bu e, ne yaptığı SARS ve MERS'teki gibi e, akciğerde hasar mı oluşturacak? bağışıklık süresi ne kadar ne tür bir yan etkisi olacak bilmediğiniz bir insan için kullanacağınız aşı adayının kontrolünü nasıl yapacaksınız Şimdi bu etik tartışma tabi devrede yoksa hani aşının teknik olarak ne zaman hazır olacak sanki bu marketten bir şey alıyormuş gibi de ne zaman gelecek mal da alacağız gibi konuşuluyor bu kadar basit değil çünkü gerçekten deniyor ki bir de suç olarak yani virüs olarak hangi virüsü kullanacağız hangi virüsün parçasını bazıları diyorlar ki 18-30 yaş diliminde hastalık genelde daha hafif seyrediyor bunlardaki virüsü alalım bazıları diyorlar ki işte bu grubun içinde hafif enfeksiyon geçirenlerin virüsünü alalım tabi o virüs mü hafif hastalığa yol açıyor yoksa bireyin kendi özellikleri mi o bilinmiyor. Bazıları diyorlar ki e, laboratuvarda bir farklı genleri birleştirip hani e, virüsü andırır bir yapı oluşturalım, bunu kullanalım. Yani e, bu aşı konusu zannedildiği kadar e, basit değil ve bir takım etik e, sorunları da halledilmesi gereken sorunları da beraberinde götürüyor. Bu önemli bir nokta özellikle aşı konusunda hani hep soruluyor ne zaman gelecek yıl sonu gelecek o kadar basit değil onu vurgulamak istedim bu aşı konusu önemli çalışmalar nasıl yapılacağı konusunda henüz karar verilmiş değil evet. bağışıklık deyince tabi bir başka önemli nokta hastalığı geçirdi diyelim ki haziran ayına geldik sokağa çıkma yasakları biraz serbest olmaya başladı İnsanlar yavaş yavaş işlerine dönüyor. Bu arada Covid geçiren insanlar var. Konvalesan dönemde, iyileşme dönemde. Bunlar işlerine başlasınlar mı, başlamasınlar mı? Bunlar hala virüsü yayma olasılıkları var mı? Tekrardan virüs çıkartılarında bulunacak mı? Bunu da bilmiyoruz. Ee, bu da ayrı bir sorun yani. iş dünyası açısından e, Covid geçirenler hemen işe başlasın mı? Ya da 6 ay bunları bekletmek mi lazım? Ne kadar bağışıklık yapılacağı, bırakacağı bilinmiyor. Bu da önemli bir nokta. Bunun dışında dünkü çalışmalara bakıyorum. Lancet Infection Disease dergisinde François Xavier Lescure ve arkadaşları Paris Bichat-Claude Bernard Hastanesi'nden hastaları üç gruba ayırmışlar. Semptomları olan olgular bunların dışkılarında virüs atılımına bakmışlar. Önemli bir grup, bu önemli bir durum dışkıyla atılma buna ısrarla dikkat edilmesi gerektiğini ve özellikle hastanelerde ve evlerine gönderilen hafif olgularda tuvalet bakımının ve dezenfeksiyonunun özellikle çamaşır suyu kullanarak dikkat edilmesi lazım. Yani şu anda dışkıdan oral fekal yolla bulaş gösterilmedi ama dışkıda var ve atılıyor dışkıdan virüs. Bu önemli, unutulmamalı. Bir diğer grup özellikle e, nazofarangel yani burun e, boğaz ve nazofarangs örnekleri alındığında e, virüsün e, zaman içine e, de kaybolmasına azalmasına rağmen hastalığın ilerlediği gösteriliyor. Bu da dikkati e, alınması gereken bir özellik. Bir de 80 yaşını e, üstünde olan ve e, sonunda kaybedilen ağır olgularda çoklu organ tutulması saplanmış otopsilerinde ve kanlarında da virüs bulunuyor. Şimdi biz diğer solunum etkenlerini örneğin influenza, grip et, e, virüsünü dışkıdan e, hiç e, bağdaştırmadık. Hiç dışkıda bulunduğunu ya da kanda bulunduğunu hiç gösterilmedi. Bunlar yok e, diğer solunum virüslerinde. Ama burada e, kanda, ender de olsa ama %30 oranında dışkıdan da bu virüs çıkıyor. Bu ilginç ve önemli bir nokta. Böyle bir şey hiç görmedi e, mikrobioloji. E, e, Tabi Özellikle e, British Medical Journal'da e, Josia Kimetovic'in yazdığı bir yazı var. Bazı gruplar, bunlar risk grupları, organ nakli olanlar, kemik transplantasyonu yapılanlar, bazı tür kanser ve kemoterapi alanlar, ağır astımı ve koa olanlar, bunların e, sokağa çıkmama e, kısıtlamalarının 12 hafta sürmesi gerektiğini, yani diğer insanlardan farklı olarak 12 hafta süreyle, sokağa çıkmamalarını söylüyorlar. 3 ay yani, evet. Evet, en azından. Ee, tabii bir de Lancet'te Hans-Henry Klug ve arkadaşları özellikle geçme, göçmenler ve sığmacılar konusuna bu e, kamplarda barındırılan kişilerin bu yakın temaslarının, hani sosyal mesafe falan diyoruz, ne sosyal mesafesi, insanlar birbirlerinin üstünde yaşıyorlar. Bunların e, nasıl olacağını ve sağlık sistemine nasıl dahil etmeleri gerektiğinin, tartışılması gerektiğini önemli bir nokta olduğunu Söylüyorlar. Hiçbir yerde bu kamplarda sığmacıların, göçmenlerin barındığı kamplarda ne Yunanistan'da ne Türkiye'de ne olup gittiğine dair herhangi bir yayın şimdiye kadar çıkmadığı bir haber yok, yok. Evet. Haber yok Büyük bir belirsizlik devam ediyor. Peki bu noktada İ isterseniz bitirelim. Evet yine karamsar ve hep kötü haberler verdiniz diyecekler ama e, ne yapayım elimde de iyi haber yok ya. Yani. <gülüyor> evet maalesef öyle yok biz verdik iyi haberleri zaten hem evet, ama hem de sizden de... farklıyım ya yani. siz İçişleri Bakanlı güveniyorsunuz biliyorum evet. benim o konu ve Trumpa ve Trump bir de bir de Acun Ilıcalı ya bu üç kişiye çok Aa, onu bilmiyorum. bilmiyorum ne dediğini öyle mi evet e, biz bizde yok demiş ve devam edecek demişte Survivor bir yakınımızda Survivor orada değil burada diyor. Yaşadın Hayır diyor. niye o bahsettiğiniz kişi açık oturumlarda ve akşamları haberlerden Türkiye dışında olduğu için herhalde yani yoksa onun toplantılara bu televizyon programlarına katılıp bilgi vermesini çok isterdim yani direkt. Evet ama demeç vermiş işte Dominik evet. Cumhuriyeti'nde giriş çıkışlar yasaklanmış zaten kendi bulundukları yerde ama gayet iyiyiz biz devam edeceğiz diyor. Hemen kapar kapmaz telefonu okuyacağım ve bilgileneceğim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Biz Görüşmek teşekkür ederiz. İyi, i̇yi günler, iyi günler Selim Badur'la Korona Günleri. Evet böyle bir Selim Badur'la da görüşmemizi yaptık. Yani biz bize Yeteriz kampanyası da devam ediyor ama pek öyle değil. Öyle görünmüyor henüz. Ve Türkiye'nin de total olarak 2 Nisan 2020 tarihinde verilen resmi rakamlara göre dünyadaki 10. en yüksek enfeksiyonun bulunduğu ülke olduğunu 15.679 enfekte insan sayısıyla ve hayatını kaybedenlerin sayısı itibariyle de 277 kişiyle gayet yüksek ve hızlı bir yükselme içinde olduğunu da bir kez daha tekrarlayalım. Bazı dinleyicilerimizden gelen birkaç uyarıyı da söyleyelim. Özellikle sokak hayvanlarının durumuyla ilgili de dikkatten kaçıyor diye yazmış Zeynep Dalai Turner yani malum insanlar evlerine çekildi herkes bu durumdan etkilendi ve sokak hayvanları da nasibini alıyor duyduğum kadarıyla diyor Zeynep Hanım hem şehirlerdeki hem de ormanlardaki mesela Belgrad Ormanı'ndaki ve parklardaki hayvanlar çok kötü durumda ben Balat'ta oturuyorum ve her gün çıkıp sağa sola mama bırakıyorum diyor Geçen gün kedilere mama bırakırken mağırtaların saldırısına vuradım. Artık onlar için de ekmek bırakıyorum köşelere diye son derece çarpıcı bir bilgiyi de bizimle paylaşmış. Açık radyo dinleyicileri eminim bu konuda hassas dinleyicilerdir ama yine de herkesin aklına gelmeyebilir insanlar en azından evlerinin önüne çöp kenarlarına biraz mama bıraksa ne güzel olur. Yemek artıkları da olur tabi. Malum şu an her şeyi yiyor hayvanlar diye bir bilgiyi de paylaşmış bizimle. Doğrusu sonunda söylememizde fayda var. Evet bu şekilde tamamlıyoruz herhalde birinci saatimizi. İstanbul'da 15 gün içinde 15 bin inşaat işçisinin de e, işsiz kaldığı haberini de bunlara eklememizde yarar olduğunu da söyleyelim ve ara verelim. Açık gazet. Seyfettin Gürselli Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet evlerimizden yayın yapıyoruz. Evet, biraz maalesef. bunaltıcı bir durum ama bakalım ne olacak. Peki bu şeyle ilgili olarak salgınla mücadele için mali kaynak yok deniyor mesela. Bu gibi konularda iktisadi durum hakkında biraz bir özet yapabilir misin bize Türkiye'de? Yani mali kaynak Tabii ki yok Çünkü yedek akçeler harcamıştı Ve birçok açığı Türkiye'de zaten yükselmişti Geçen Geçtiğimiz iki yılda Frene de basmak zorunda kalmıştı Devlet Harcamalarında Böyle bir şeyde Zamanda zaten Yakalandı Türkiye bu şoka maruz kaldı. Ee, tabii e, bunu e, yani dışarıdaki e, yurt dışındaki büyük gelişmiş ülkelere baktığımız zaman aslında onlarda da e, kaynak tabii ki Türkiye'ye göre daha belki e, mevcut özellikle Almanya e, Amerika'da zaten doları basan ülke e, ama e, sonuçta onlar da Bütçe açıklarını bir yana koydular ee, ve e, şeye giriştiler 2008-2009'dan çok daha güçlü bir şekilde e, para basmaya kısaca özetleyeyim. E, çünkü hı hı. E, bu işte merkez bankaları e, şey değil tahviller yoluyla e, devlet tahvilleri yoluyla çalışıyor. E, para toplayabilecek durumda. ve Bu konuda Avrupa Birliği örneğin çok sıkı kuralları vardı. Mali disiplin kuralları. Karar verdiler. Bunları bir yana bırakıyoruz dediler. Dolayısıyla işte 100 milyar avrolar, 200-300 milyar avrolar fiyatta da dolarlar basılacak ve dağıtılacak. Buna helikopter para da deniyor. Yani tabii hem sektörlerde zor durumdaki şirketleri destekleme söz konusu ama aynı zamanda bu helikopter para denilen resmen çek veriliyor. Galiba Amerika Müzik devletleri herkesi 1500 dolarlık çek yollamaya başladı. 200 dolar deniyor herkese. 200 dolar yoksullara, yoksullara daha fazla tabii de. Ha, neyse şimdiki Buna bakıldığı zaman bir de tabii şunu da eklemem lazım. Esas üstünde durma nokta o, işsizlere yönelik zaten bu ülkelerde Amerika'yı tam bilmiyorum. Orada da var tabii işsizlik tazminat galiba ama esas Avrupa'da pek çok ülkede sosyal koruma güvenlik sistemleri bizden çok daha Kapsamlı ve e, şey bonkör diyeyim e, Örneğin işsizlik tazminatlarından bir kere başvurmak için ya yani o hakkı elde etmek için koşullar bizdeki gibi sıkı değil e, Dolayısıyla işsizlerin neredeyse hemen hemen hepsi bu tazminattan yararlanabiliyor artı yani tazminat e, seviyelerini miktarlarını bir yana bırakalım süreleri çok uzun 2 yıl üç yıl süreler vardı. Şimdi Türkiye'de bu evet. açıdan da son derece büyük bir açık var. Çünkü malum en fazla 10 ay e, tazminat, işsizlik tazminatı alabiliyorsunuz. Artı zaten 4,5 milyon işsiz vardı. 3'te 1 milyon zor yararlanıyordu. Çünkü e, hak etme koşulları çok ağır. E, son 3 yılda e, 600 gün kayıtlı iş sahibi olduğunu yani SGK primi ödemiş olduğunu göstermen lazım. Son bir yılda da sanıyorum aa, ne kadardı aa, şimdi hatırlayamadım ama e, 60 gündü galiba e, yok 60 gün olur mu? E, son Bilmiyorum aa, 60 günde neyse şimdi, benim de kafam karıştı Önemli değil sonuçta üçte bir bile zor yararlanıyordu. işsizlik tazminatından ve bu bir sorun da hatırlarsınız programda da defalarca üstünde durduk bu sefer işsizlik süreleri uzayacak çünkü camdan zayıf evet bir toparlanma var ama bu tazminat sistemini mutlaka gözden geçirmeli ve sahipliyorduk şimdi bunun üzerine bu tabi korona Salgını <gülüyor> öncesi söylüyorduk bunları. Ee, evet. Şimdi üzerine bu geldi. Ee, tabii o kadar büyük belirsizlik var ki yani ekonomik etkide e, çok zorlanıyor da Çünkü çok fazla bilinmeyen var. Yani bilinmeyen var derken e, ne kadar sürecek bilinmiyor. E, kaç kişi etkilenecek bilinmiyor. E, dolayısıyla da ekonomide küçülme ne kadar hangi boyutlara ulaşacak bilinmiyor. Sadece ilk tahminler yapılmaya başlandı ve dehşet verici çünkü malum bu yani bundan önceki krizlere benzer hiçbir tarafı yok. Çünkü tamamen arz tamamen demeyeyim de önce arz yönlü büyük bir kısıt var. insanlar kendilerini izole edince bazı sektörler çöktü yani faaliyet sıfırlandı. Saymama bilmem gerek var mı ee, en başta en tipik şey ulaşım ee, evet. ama eğlence tırnak içinde tabii eğlence sektörü lokantalar kahveler tiyatro vesaire bunlar da sıfırlandı ee, bunlara bağlı olarak geriye doğru e, diğer sektörlerde tabii ki kuşkusuz etkilenecek. Haberlerde herhalde sizler de izliyorsunuz, dinleyiciler de mutlaka izliyorlardır. İş kurunun önünde her kentte uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ki onlar tabii işçilerin bir kısmı. Dolayısıyla işsizlikte de büyük bir patlama olacağı belli. 4 milyon 300 bin en son bildiğimiz Aralık dönemiydi. Yani Kasım Aralık, Ocak ortalaması 4 milyon 300 bin kadar işsiz vardı. Şimdi bunun üzerine ne kadar eklenecek? Hani rakam telaffuz etmiyor açıkçası korkuyorum. Ama gene de herhalde meraklı bekliyor dinleyiciler acaba hoca ne diyecek diye. Erol Taymous bizim meslektaşımız ilk tahmini yapanlardan biri o. Girdi çıktı tablolarını kullanarak hangi sektör ne kadar etkilendi ona dair de bir takım varsayımlarla Asgarisinden bir hesap yapmış, istihdamın %13 azalacağını tahmin ediyor. Hatta %14 ki bunun içinde yatırımlar da hiç değişmeyecek gibi varsaymış. Yani diyor en iyimser daha doğrusu en az kötümser tahmin diyor. Onları da eklerseniz, ya yani nereden baksanız demek ki %20'ye yakın bir istihdam kaybı. Bu da nereden baksan, hani iş gücünü de nasıl etkileyecek onu da bilmiyorum. Yani bir kısmı çünkü biliyoruz geçtiğimiz 2018-2019'da iş gücü de durakladı. Çok az arttı. Yani bir kısım insanlar iş gücü piyasası dışına çıktılar. Bunları işsiz olarak kaydedilmiyor da işsiz olarak görülmüyorlar, tanım icabı. Ama hani 4 milyon 300 bin işsiz var derken ben aslında o daha yüksekti, büyük ihtimali 5 milyondu. Ee, dolayısıyla iş gücünü bir kenara bırakalım ama hani onun hiç değişmeyeceğini varsaysanız bile nereden baksanız 3 milyona yakın daha işsiz gelecek demek. Yani evet, bu bu bir rakam. Evet, ben de bir bu... şey ekleyeyim izninle. Tabii. Deutsche Welle'de bir açıklama vardı. Türkiye salgına hazırlıksız yakalandı diye bir makale bu. Türkiye salgına çift haneli enflasyon %13,7 gibi Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük işsizlik oranı %3'lük bütçe açığı 172 Daha milyar borç dolarlık da. borç geri ödemesi ve düşük Merkez Bankası rezervleriyle yakalandı diyor ve Altınbaş ya. Üniversitesi öğretim üyesi profesör üyesi Bak. profesör Hayri Kozanoğlu da bütçe artı, açığı artar mı enflasyon sıçrar mı kaygılarını bir tarafa bırakarak yurttaşların en temel ihtiyaçlarını bütün kamu kaynaklarına başvurarak karşılamanın en az insani zararla atlatmanın zamanıdır yorumunu yapıyor. Katılıyorum. Ne diyorsun? Katılıyorum. Buna da döneceğim de şu şey konusunu bitireyim. Yani nereden baksan o zaman 7 milyona çıkabilir işsiz sayısı. Ve başta da söylediğim gibi en ürkütücü yanı bunun ne kadar süreceği. Yani bu izolasyon meselesinin normal hayata dönüşün ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla bu kadar muazzam bir... İşsiz kitlesiyle karşı karşıya kaldığınız zaman e, ya çok şey e, sıradışı olağanüstü önlemler alacaktınız. Bir taraftan e, Merkez Bankası'na e, şeyi e, kanunu değiştirerek geçici olarak ve koşullu olarak bu batının yaptığı kantitatif him dediğimiz para basma işin ü o şeyin ismini verecektiniz ve dolayısıyla enflasyonu ileride enflasyon artar mı artmaz mı çünkü bu durumda şeyin bağı da koptu yani enflasyonu boş vereceksiniz artık para miktarıyla ve onun yaratacağı taleple fiyatlar arasındaki bağ da koptu burada olağanüstü koşullar yaşanıyor yani şimdik insanlara Özellikle yoksul kesime, bir helikopter para dediğimiz bir ıı, takviye yaptığınız zaman ve özellikle bu belki 6-7 milyona çıkacak işsizlere şey gözetmeden hak kazanmış mı kazanmamış mı tazminata bunu gözetmeden <gülüyor> hepsine ıı, destek ıı, çıkmanız ve bunun kaynağını da ıı, ya illa ya vergi olmalı ya da borç olmalı diye düşünmeden dediğim gibi Merkez Bankası'nı kaynak yarattırarak karşılamanız lazım. Zaten Allah aşkına hangi talebi arttıracak da fiyatlar yükselecek? Tabii burada kritik mesele döviz kuru meselesi. O da durmadan artıyor. Yani o da artmasının nedeni herhalde müthiş bir güvensizlik var bu işi yönetemiyor. Diye düşünüyor yatırımcılar, ülkenin yöneticileri bu krizi hazırlıksız yakalandı, yönetemediği için büyük bir zaten güvensizlik vardı. iyice herhalde zirve yaptı. Onun için artıyor, onu da tam bilmiyorum ama ne olursa olsun onun da sınırları var. Dolayısıyla enflasyonun mücadeleyi bir yana bırakıp tamamen şeye odaklanmanız lazım sosyal desteklere odaklanmanız lazım. E bunu işte görüyoruz Yap, yapmaya bir türlü yanaşmadılar e sonuçta bir çeşit aslında vergi salındı yardım kampanyası da e hele uygulamasına bakıldığı zaman devlet kurumlarında kamu kurumlarında inanılır gibi değil i̇şte basında yansıdı televizyonlarda görüyoruz sosyal medyada görüyoruz talimat veriliyor çalışanlara sen şu kadar sen bu kadar şey edeceksin yardım yapacaksın ondan sonra hatta yardımını koçanını da bak da bize yollayacaksın kopyasını gibi inanılmaz tam bir haraç sistemi e şimdi bununla nereye varacaksınız bir ne kadar toplayabilirsiniz iki bunu nasıl dağıtacaksınız elden yani kimin ihtiyacı var diye nasıl önce belirleyeceksiniz de dağıtacaksınız onun için yani bu iş değil bu çıkar yol değil neden korkulduğunu da bilmiyorum tartışmaya değer mi değmez mi tip, evet, yani ben açıkta. de bir şey daha sormak istiyorum Seyfettin yani bu yardım meselesiyle ilgili olarak gene Doğu de Aslı Işık'ın Profesör Kozanoğlu ile yaptığı mülakattan bir şey var. Başlatılan yardım kampanyası ile ilgili olarak Hayri Kozanoğlu diyor ki bir tarafıyla büyük bir çelişkiyi yansıtıyor. Çünkü ne kadar güçlü olduğumuz ve diğer ülkelerden olumlu ayrıştığımız İspanya dahil birçok ülkeye malzeme yardımı yaptığımız söylenirken ve güçlü bir altyapımız olduğu, güçlü bir altyapıya sahip olduğumuz vurgulanırken ki daha dün bunu da tekrar söyledi Sağlık Bakanı. Çok iyi bir altyapımız var diye. Öte yandan da yardıma muhtaç ediyoruz. olan yurttaşlardan para yardımı isteniyor diye büyük bir çelişkiyi dile getiriyor. Siz ne, sen ne evet, diyorsun? Evet, tabii, tabii başından da böyleydi. Maliye Bakanımız da bu pandeminin, salgının ilk günlerinde bir büyük uzun bir röportaj vermişti seçilmiş gazetecilere. Ee, neler neler söylüyordu. Yani inanılır gibi değildi. Bu büyük bir fırsattı Türkiye için. Çin e, mahrup gidiyordu. Her şey duracaktı. Oradaki fabrikaları söküp şeyler, yatırımcılar, yabancı yatırımcılar Türkiye'ye getirip kuracaklardı. yani üstü bir dünya girilmiş vaziyette. Ee, dolayısıyla bu şey söylemi yeni değil, buna alışığız hani gerçekleri e, olduğu gibi e, görüşlemek, anlatmak ve hakikaten e, gerektiğinde e, halkın da desteğini istemek normaldir e, olağanüstü durumlarda. Ama siz gerçek üstü bir dünyada yaşamaya başladığınız zaman böyle bir söylemin artık... E, bana sorarsan hiçbir etkisi kalmayacaktır. Ee, bu bakımdan e, dediğim gibi e, şeyi yalnız son dönemde yani bunu atlatacağız e, inancı vardı ya da söylemi vardı kendi inanıyordu galiba e, çünkü çok hazırlıklıyız tüm bir olarak söylüyorum ekonomik olarak da zaten çok hazırlıklıyız da. Ee, tıbbi olarak da sağlık e, tesislerimiz altyapımız açısından da çok hazırlıklıydık öyle büyük bir e, tahribat yaratmadan bu salgın Türkiye'de e, üstesinden gelinecekti e, söylem buydu sonra günler geçtikçe geçtikçe e, büyük bir doğrusu ben kendi adıma konuşayım büyük bir endişeye kapıldım çünkü işte karşılaştırmalı grafiklerde. E, yayınlanıyor. Biliyoruz yakından takip edildiği zaman rakamlar bizim e, kaçıncı gün oldu? 11 Mart galiba şey olarak, milat olarak alıyoruz. E, evet. 16-17-18 gün mü oldu? Kaç gün olduysa 19-20 gün oldu. Galiba 20 günü geçti. E, o tarihte mesela İtalya'da İspanya'da, Fransa'daki şeylere baktığınız zaman vaka sayısına e, biz daha yükseğiz onlarda yani şu anda e, Türkiye ben, ilk 10'a giriyor zaten teşhis o mutlak vaka sayısı itibariyle vaka sayısı, sayısı, itibari, itibari vaka sayısı gidişat, e, ünlü sayısı da yükseliyor evet e, gidişat önemli e, evet. E, gidişat bizim daha önümüzde uzun bir yol olduğunu gösteriyor zaten e, en başında da söylediğim gibi büyük bu büyük bir belirsizlik yaratıyor Dolayısıyla ekonomik etkilerin de nereye varacağını kestirmek güç ama en imser e, tahminle i̇şte söyledim biraz önce istihdam kaybının nerelere çıkabileceğini, dolayısıyla işsiz sayısının hangi rakamlara, e, seviyelere ulaşacağını, işin e bunlara bakıldığı zaman e, durum hiç de e, resmi söylemin e, bizi inandırmaya çalıştığı gibi e, şey değil hafif değil. Aksine son derece ağır bir önümüzde dönem var. E buna karşı da çok daha radikal önlemler alınması lazım. ya Bunları hep geçitmeye de geliyorsun. Şunu da söylemekte yarar mı Mesela biraz önce dedim ki Merkez Bankası'nın aslında izin verimi kanun izin vermiyoruz. Geçmişte Merkez Bankası Türkiye tarihinde tam bir hükümetin emrinde matbuat banknot matbaası gibi görüldü, çalıştırıldı. Bunların yarattığı sorunlar, krizler yüzünden de işte 2001'den sonra yeni bir kanun çıkmıştı. Onun da eli kolu bağlı ama kanun değiştirilebilir dediğim gibi geçici olarak. Örneğin razine, Merkez Bankası'na al bu kağıtları, tahvilleri ben benim matbaamda bastım. Sen de al bunları koy kasana bana karşılığında nakit ver diyemiyor. Tamam ama sonuçta işsizlik fonunda işte 131 milyarlık tahvil var. Bu tahvilleri herkes söylüyor. Ben de söylemiştim. Bu tahvilleri kardeşim tamam piyasaya çıkarttığınız zaman piyasayı da yani çok miktarda birdenbire böyle 10, 20, 30 milyar tahvil sürdüğünüz zaman o da tabii faizleri zıplatacaktır. Ondan çekindiğiniz haklısınız çekinmekte ama bunu Merkez Bankası alabilir. Zaten bu yolla para basılıyor ve bunu, bununla ilgili bir adım atmışlar. Merkez Bankası Hı. bunu söyledi. Bankalar bana verirse tahvil ben alacağım dedi. E, tamam da sonra ne yapacaksın? Ne kadar yapacaksın? Değil mi? Herkes hesabını koydu ortaya. Batılı hükümetler vatandaşlarına merakı Kanada tüydü mü özellikle çok çarpıcıydı söyledikleri. Yine şu kadar ayırdık para merak etmeyin şu kadar destek vereceğiz. Herkese para sektörlere şöyle şu kadar para basacağız veya ayıracağız bütçeden. Tabii şu da var böyle bir durumda kamu harcamalarında da hüzumsuz bir sürü harcamada trene basmaları lazım. Bunu neden ilan etmiyorlar? Şöyle bir tasarrufa gideceğiz nedenden diyor. Sonunda bulan ula, yol onu da bana sorarsanız o da planlanmamıştı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka belediyeler de gerçi AKP'li belediyeler de katıldı Konya Belediyesi gibi ama değil mi bir şeye özellikle iki Büyükşehir Belediyesi bir hamleye girildi bir sosyal evet ee, hemen o gün toplanıp bu sefer milli şey yardım kampanyası açıldı. Bir de yetmiyormuş gibi delediyeli tamam açın. <gülüyor> oradan da para toplamaya çalışın ama oradan toplayacağınız paranın bütün bu işlere yetmeyeceği çok açık. Yani plansız bir şekilde gidiliyor. Ve hazırlıksızlığı hani hazırlıksız evet Türkiye ekonomisi Dolce biraz önce senin aktardığın şeyde doğruluk tabii var büyük ölçüde. Doğru da doğruluk payı var. Ee, bu, bu, ekonomide e, hazırlıksız yakalanmış olabilirsin ama o zaman çok planlı bir şekilde e, kısıtları, zorlukları nasıl aşacağına dair bir fikrin olur. Bir plan hazırlarsın, bunu ilan edersin. E, bunun yerine ne yapıldı? işte şeyden başlayan Maliye Bakanı'nın o Tamam tamamen şuraya gerçek söylemiyle başladık yani bir yani bir kişi Seyfettin Bey, bir de bu arada dünya genelinde bu hani yüzde birin aşırı zenginlerin durumu uzun zamandan beri tartışılıyor. Madem bir olağanüstü durumdan geçiyoruz, kaynak bulmak için yüzde birin her ülkede vergilendirilmesinden de söz ediyor. Yani para basmak daha böyle. Sistem içi bir çözüm gibi e, ki bunun uzun vadede bedelini gene yoksullar ödeyecek olabilir. Ama Türkiye'de de örneğin hani yalılarından karantin altında fotoğraf paylaşanlar vardı. E, Sakin ol şampiyon evet. diye de e, mesajlar çekiliyordu. Böyle bir vergi alınması sosyal adalete, e, sosyal adalet vergisi tabii bile bence buna. E, tabii ama e, bu çok daha şey bir iş, uzun bir iş bunu. Başka nedenlerle yani büyük gelir eşitsizliğiyle ilgili olarak zaten gündemde olması gereken bir nokta. Tabii gelir e, vergisinden değil de servet vergisi. Bu çok tartışıldı. E, tabii dünyada da hala tartışılmaya devam ediyor. Özellikle son e, yıllarda, onlu e, yıllarda e, Thomas Piketty'nin de işte o büyük evet. araştırması ortaya koydu ki 19. yüzyıla geri döndük büyük ölçüde. Yani büyük bir gelir eşitsizliğinin 19. yüzyıl öyleydi. Sonra 20. yüzyılda birçok nedenle gelir eşitsizliği azalmıştı. Şimdilik son 30-40 yıldır gelişmeler yeniden muazzam bir eşitsizlik ortaya çıkarttı ve dolayısıyla servet vergisi de bu <gülüyor> bağlamda tabii tartışılabilir ama bu Oğlum, onu, sınırı nereden çekeceksin ne kadar vergilereceksin ondan sonra meclise kanun teklifi yapacaksın oradan geçecek sonra uygulayacaksın artı nakit nakite nasıl çevir yani servet vergisi tamam mı yanıdakilerin servetleri hepsi nakitte değil ki yani uzun lafın kısa sürü demek istiyorum bu ileride tabii ki düşünülmeli o ayrı bir konu. Ama şu salgınla ilgili esas mesele bir an önce kaynak yoksa kaynağı yarat kardeşim bunun artık e, salgın öncesindeki işte makroekonomik dengeler acaba enflasyon ne olur? O ne olur? Bu ne olur? diye düşünecek halimiz yok. E, onun için bir an önce en asgari şeyle toplumsal tahribatla bu krizi aşmanın yollarını ara ekonomik olarak hmm. yoksa tabi başka şeyler de düşünülebilir ama dediğim gibi kamu harcamalarını kaynak yaratmak istiyorsan lüks kamu harcamalarını da pekala nereden kısacağız diye düşünebilirsin en azından lüks araba alımlarını durduruluş olması Neyse, evet. yani bunlar sembolik tabii ama bu semboller önemli, ee, çok, çok önemli tabii. Vatandaşın evet. Vatandaşın morali açısından da ve onun yerine ne yapılıyor? Tamam kampanya da yap, e belediyeleri neden engelliyorsun? Ne sakıncası var onların da K kampanya yapmaları? Yani bize verecek paralar onlara giderek gider gider diye korkuyorsun. Tabii ki bu kadar basit değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan tamam. biliyorsunuz açıklama yaptı. <gülüyor> Devlet içinde evet. devlet olmaya gerek yok dedi. İşte vesas korku devlet içinde devlet olduğu da yok belediyelerin ama orada 2023'ü düşünüyorlar daha. Bu, bu şeyde bile, sağlıkta evet, bile 2023'ü düşünüyorlar. Bu kadar mı? Evet. Burada durduralım isterseniz. Süreyi de bitirmek Doldurdum üzereyiz. Bu adam. çok büyük, büyük bir belirsizliğin <gülüyor> hüküm sürdüğü Şunu, ve maalesef... Ettiğim... Ömer işsizlikle başlamıştım. Tabii daha rakamlara yansıması birkaç ay alacak. Şimdilik evet. ben bir takım tahminlerde bulundum ama e, en azından iki hafta sonra değil ama dört hafta sonra ya da altı hafta sonra belki biraz daha tahribatın e, nerelere doğru gideceğine dair daha elimizde veriler olabilir ve daha somut konuşabiliriz. onda. Belirtim şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü malum istatistikler de geliyor. Evet. Ben de son olarak bu noktada bir şey söyleyeyim. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyük Buhran zamanında 1929 buhranı zamanında da görülmüş olan işsizlik sayısını aşmış. Rekora çıkmış işsizlik yüzde evet. 32'ye ulaşmış. Bu <gülüyor> yani bu faaliyet durdurulduğu şey. zaman yüzde 25'li bulalım sırasında. Evet şimdi yüzde, mu? Yüzde %32 Korkut. olmuş ve yükseliyor Korkutucu. Tabii bir de onun bir dahaki, siz de konuşursunuz programlarda ama bu büyük bunalımdaki işsizliklerin denildiği zaman benim aklıma tabii Almanya geliyor. Aynı Almanya'da da %25'e çıkmıştı 31-32'de sonra ne oldu biliyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Zeyfettin. Rica ederim Görüşmek yaşayınlar. üzere Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Açık, Açık Kastı Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor saat 8.38. Ve biraz önce Selda Bağcan'dan Sözleri Sabahattin Ali'ye ait Kerem Güney Bestesi. Aldırma Gönül'ü dinledik. Bu da Sabahattin Ali'nin 72. 72 yıl önce Devletin ajanları tarafından katledilmesinin yıl dönümünde yıl dönümünü hatırlamak için çaldığımız bir şarkıydı, türküydü bu. Sinop kalesinde mahpusken yazdı, yanlış hatırlamıyorsam Sabahattin Ali'nin 41 yaşında Hekalade önemli bir yazar, şair ve aktivist. Sosyalist e, Sabahattin Ali'yi anmanın vakti e, Doğan Akın'ın yazısından da Bütün cinayetlerde Sabahattin Ali'nin katillerinin parmak izi var başlığıyla yaz, yazdığı es, eski bir yazıyı Daha doğrusu birkaç yıl önce yazdığı yazıyı tekrarını okumuştuk Ve şöyle diyordu bugünkü yazısında da 2 Nisan tarihli yazısında da Doğan Akın Katiller korunsa da tetikçiler ödüllendirilse de fikirler hapsedilse de adaletin olamıyor ama tarihin terazisinde kimin baki kaldığını birilerine hatırlatır belki. Belki tarihin siyasetin lisanıyla devletin makbul tırnak içinde suçlu ve suçlularının ellerindeki kanla yazılmadığını düşündürür. Buz pistindeki çizgileri takip eder gibi hep aynı izin peşine düşerek varılacak yerin sadece geçmiş olduğunu hatırlatır belki diyor. İşte böyleydi. Şimdi devam edelim. Ee, bu şeyimize işsizlik meselesi çok acayip bir hal aldı ve daha da büyüyecek diye de düşünebiliriz Seyfettin Gürselle ekonomi notlarında bunu paylaştık zaten sizinle ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed yani Merkez Bankası iktisatçıları koronavirüsü pandeminin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işsizlik oranını Haziran sonu itibariyle yüzde 32'nin üzerine çıkaracağını söylüyor. Bu da yani büyük depresyonda, büyük bunalım denen 1929 bunalımındaki en yüksek %25'i de aşabileceği gibi çok acayip bir duruma işaret ediyor. Ayrıca ülkenin dört bir tarafında da bütün kiraların şimdilik iptal edilmesi, durdurulması ve daha sonra bırakılması, ertelenmesi talepleri var. 1 Nisan'da da ilk şey grevi var. kiracıların grevi de var. baya ciddi Amazon çalışanları, Amazon şirketinin çalışanları, UPS sürücüleri hepsi de yeni grevlere karşı hazırlanıyorlar ve örgütleniyorlar diye haberler de birbiri ardından geliyor. Ayrıca da çok büyük bir şey var. Guam'da şeyin hiç bulaşmamış olduğu ender yerlerden bir tanesi. Korona virüsünün bildiğim kadarıyla Guam'da hiçbir şeye rastlanmamıştı bulaşıya. Fakat şimdi Theodore Roosevelt gemisi orada demirlemiş durumda uçak gemisi ve kaptanı da geminin e, bayağı Brad Crozier adlı kaptan da bir açık mektup yazmış. Ordu e, Pasifik Donanması Komutanlığı'na savaşta değiliz ve ölmek zorunda değil e, denizcilerimiz, bahriyelilerimiz diye ve şu anda geçmezsek en güvenilir e, şeyimizi de güven temel kaynağımızı da kaybedebiliriz denizcilerimizi demişler. Ayrıca bir ikinci CNN haberine de bakılacak olursa Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci bir büyük uçak gemisi olan Ronald Reagan gemisinde de şimdi bazı gemicilerin düşey olduğunu denizcilerinbulaaşıya uğradıklarını da söylüyorlar. Böyle bir durum var. İspanya'da da kiracılar kira grevine gidiyorlar. Bayağı evet, ciddi. İspanya'da bir... aslında birkaç yıldır yani 2008 ekonomik krizi ağırlıklı olarak konut sektöründe e, yaşanmıştı. Bu dönemde e, mort işte e, kiracılar hareketi diyebileceğiniz bir hareket oluşmuştu. Bu İspanya'da hem Podemos'un kurulmasına sebep olan hem de Barcelona'da belediye başkanı müşterek Barcelona Hareketi'nin lideri Ada Colau'nun sözcülüğünü yaptığı bir hareketti. Buradan da belediye başkanı olmuştu. Şimdi de, de yine belediye başkanı. Barcelona'da dün başladı kira ödeme boykotu. Bu kira meselesi çünkü özellikle hani e, emeğiyle geçinenler için çok temel bir mesele. Barcelona'da aşırı hani, yükseliş e, söz konusuydu. Şimdi de kiraları ödeme boykotu yapıyorlarmış. Hani Bir sol koalisyon kurulmuş olmasına rağmen İspanya'da kira ödemelerinin durdurulmamasına itiraz e, ediyor hareket. Dolayısıyla ödemiyoruz e, diyorlar. Ama ilginç bir şey var bu haberde. E, evrenselden aldığımız bu haberde. E, şey, kira ödememe meselesine şirketler de <gülüyor> e, hemen katılmış... Amerika Birleşik Devletleri'nde vesaire de Almanya'da çeşitli şirketler o zaman biz de kiralarımızı ödemiyoruz ya mağazalı yani zincirler örneğin mağaza kiralarını ödememe işte fabrikalar kendine ait değilsek bu kiraları evet, ödememe adlarını şeklinde. Adlarını da verelim aslında çok ilginç Adidas, H&M, evet. Galeria Karstadt Kaufhof ve Deichmann bu aydan itibaren kira ve yan giderlerini ödemeyeceklerini açıklamışlar ve bunu bir... Fırsata dönüştürüyorlar. Yani son derece çarpıcı bir gelişme olduğunu söyleyelim. Yani... Bu arada Türkiye'de de başladı böyle bir şey. Hareket. Kiraları ödememeye davet edildi. Onu şu anda bulmaya çalışıyorum. Bulursam biraz sonra daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Evet. Bu arada dün şeyden de bahsetmiştik bu o soluum cihazları imalatı ile ilgili olarak General Motors ve General Eleelektrtric şirketleriyle e, konuşmalar yaptığını Donald Trump'ın ve anlaşma anlaşmazlık vesaire gibi tuhaf haberler vermiştik dinleyicilerimizden e, biri de e, aslında Melike Mermercioğlu da bir rahat e, bir yani yayın sırasında General Motors ve General Electric'in sanki aynı çatı altındaki firmalar gibi telaffuz edildiğini tarafımızdan söylüyorlar. Olabilir bunu hemen düzeltip özür dileyerek düzeltelim öyle bir izlenim vermişsek konuşmamızda. Çünkü her ikisi de zaten Melike Hanım'ın da belirttiği gibi çok farklı ve kendi alanlarında son derece tanınmış firmalar. Böyle bir yanlışlık yanlış anlamaya yol açtığımız için de özür dileyerek düzeltelim bunu da şimdi. Ve bu arada şeyi de buldum. İstanbul Kent Savunması böyle bir açıklama yapmış ve Change.org üzerinden de bir imza kampanyası başlatmış. Küresel salgınla mücadelede hayati tedbirlerin gerçekleşmesi için en gerekli koşul ekonomik destektir diye e, yola çıkıp e, kira ödemelerinin bir süreliğine durdurulması gerektiğini e, ilan ediyorlar. Daha doğrusu talep ediyorlar. Devletten. Talebimiz tabii ki bu koşullar altında devlettendir e, diye açıklama e, yapmışlar. Barınma ve konut hakkının muhatabı devlettir. Zorla tahliyelerin önünü açan her türlü düzenleminin yürüt, yürütmesi durdurulmalıdır deniyor. Burada bir takım kanunlara atıfta bulunuyor. Afet kanunu gibi. Böyle durumlarda e, kirasını ödeyemeyenlerin evden çıkarılması durdu, engelleniyor aslında yasal olarak e, şey değil. E, çıkaramazsınız deniyor. Dolayısıyla şu anda salgını da aslında bu afet kanunu içerisinde düşünmek lazım diye önemli bir uyarı yapıyorlar. Bu koşullar altında işsiz kalan e, insanlar kiralarını ödeyemeyebilirler. Bunların e, evlerinden tahliye, zorla tahliyeleri e, engellenmelidir. E, bu afet kanunu kapsamında düşünülmelidir diyorlardı. Evet. Bir kiracıların durumu var. Çok hayati önem taşıyan bir de e, Kira ödemeleri söz konusu olmayan, ev, evi bile olmayanların, evsizlerin evet. durumu var. Ve çeşitli yani New York'taki Central Park dahil olmak üzere en büyük parklarda da onlara özel e, evsizlere, Kaliforniya'da da e, burada da özel e, parklar açılıyor şimdi. Çok e, tehlikeli ve berbat bir durumda olduklarını da e, söylememiz lazım. Yani yumuşamak şöyle dursun e, giderek endişe verici bir durum ve maalesef. Yani bütün bunları da söylemek zorundayız. Öte yandan e, bir de bu şirketlerin e, biraz önce İspanya'daki şirketlerin, büyük şirketlerin e, fırsatı ganimet bildikleri e, haberi vardı. Yani kiracılar kira grevine giderlerken büyük devasa şirketler de mağaza zincirleri de ödememe gerekçesiyle koronavirüsü nedeniyle dükkanlarının kapalı olmasını gerekçe gösteriyorlar. Almanya'nın mesela en büyük ayakkabı mağazaları zinciri toplam 1500 mağazasının alınan kararlar çerçevesinde kapatıldığını belirterek kirayı da yan giderleri de ödemeyeceğini açıklıyor. Galeria Karstadt Kaufhof'da Haziran'a kadar ödeme yapmayacağını e, duyuruyor. E, tekel de 30 bin çalışanı da kısa çalışmaya göndermiş vesaire. Öte yandan ilginç olan bir şey var. Bazı şirketlerde bayağı ciddi bir şekilde bu işten fırsatı ganimet biliyorlar. Işte. Biraz önce söylediğim gibi. Mesela Evrensel'in haberinde Özde, Özer Akdemir'in bir haberi. Artvin'de yıllardan beri takip etmeye çalıştığımız açık radyo olarak da e, mücadelelerini doğa e, ile ilgili ee, çeşitli mücadelelerini yakından takip etmeye çalıştığımız Artvin'lerde bir HES yani hidroelektrik santral şirketi inşaat için koronavirüsü salgınını fırsat bildi diye bir haber var Özer Akdemir imzalı. Yusuf elinde Artvin'in Yusuf elinde yaylalar ya da hevek ve demir döven yani Zaman köylerinin ortak merası olan arazide hevekçeyi üzerinde hidroelektrik santral yani HES yapmak isteyen Erar'ı, elektromekanik enerji sanayi ve ticaret limited şirketi, köylülerin tepkileri nedeniyle yıllardır yapamadığı santral için karantina günlerinde harekete geçti diye bir haber var. Şantiye inşaatı faaliyetlerine başlamışlar. Yani bu koronavirüs sırasında bir şantiye inşaatı başlamış, çok ilginç. HES ile ilgili davalar hala sürdüğü öğreniliyor ve 2015 yılında köylülerin HES'e engel olmuş olduklarını hatırlatıyor haberde. Biz de bunu gayet iyi hatırlıyoruz zaten. Demir döven yaylalar ve altı parmak köyleri yıllardır buna karşı çıkıyorlardı. Ta 2014'te bundan 6 yıl önce bölgeye gelen ve 2015 Ocağı'nda da beş yıl kadar önce de hes şantiye kurma çalışmalarına başlayan şirketin çalışmaları direnişle karşılaşmıştı ve 500 köylü de işletme binalarının yapımına engel olmuştu. Fakat şimdi tabi sokağa çıkmaları yani Mera ya meraya çıkmaları falan da sınırlandığı için halkın dışarı çıkamamasını fırsat bildiler diyor. Yani tüm ülkede korona virüsü salgınıyla ilgili önlemler en üst düzeyde alınırken halka da mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın uyarıları yapılırken HES şirketi şantiye çalışmalarına başlamış. Köylüler bir direkçeyle başvurmuşlar. Mevsim koşulları ve virüs salgını dediğini az sayıda insan var. Bundan yararlanıyorlar diye engel olacağız. Destek ve yardımlarınızı rica ederiz diye ve şöyle sosyal medya hesaplarında da şöyle yazmışlar. Her akşam kaç insanımız öldü kaç insanımız şu illeti atlattı diye meraklanırken yani Covid-19'u bir de ne görelim derelerimize HES yapmak isteyen firma HES'i başlatmak için girişime başlamış. Biz canımızla uğraşıp eve kapanınca fırsat buldular diyorlar kınıyoruz bu aymazlığı hep birlikte protesto ediyoruz diyorlar. Bu böyle. Bir de Yeni Yaşam Gazetesi'nden ilginç bir haber var. Evet gene benzer bir e, fırsatçılık haberi aslında bu. Bu da Bursa'dan benim memleketimden bir haber. Kirazlı Yayla'da e, benzer bir şekilde bir maden şirketi, Meyra Maden Şirketi, bakır ve çinko madeni için zenginleştirme tesisi yapmaya çalışıyor bir süreden beri. Kasım 2019'dan bu yana ise köylüler tesisinin yapılmasını engellemek için nöbet tutuyorlardı. Tabii şimdi koronavirüs sebebiyle evlere kapanmış köylüler. Yaş ortalamasında yüksek olduğunu tabii burada düşünmek lazım. Bu duruma hemen fırsata çevirmiş şirket ve dün itibariyle ağaç kesimini başlatmış. Bunun üzerine köylüler yeniden evlerinden çıkıp bu koşullar altında mücadeleye başlamışlar. Nöbet tutmaya başlamışlar. Bu kez de karşılarına şirketin... E, şirket leyhine jandarma e, müdahalesi e, yani jandarma olaya müdahale etmiş e, çevreyi kuşatmış ve bazı köylüleri tehdit ederek gözaltına aldığı belirtilmiş haberde e, çok ama köylüler cazı. mücadeleye devam ediyorlar bu ne arada kaymakam da kaymakam da tamamen şirketle e, ya, şirketten yana tavır aldı deniyor bu haberde yeni yaşam ...haberinde doğrusu. İlginç, Bursa'da böyle bir şey oluyor. Yani işte bir yandan da... ...bütün evlerde... ...ciddi olarak, belirsizlik... ...kaynak olarak insanlar evlerine... ...kendilerini tecrit etmiş, kapatmış... ...durumdalarken... ...bir yandan da bu HES'ler ve benzeri şeylerin... ...doğa yağmasına da... ...devam ettikleri gibi çok... ...acayip haberler var. Aslında... Hapishanelerden gelen koronavirüsü, COVID-19 kaynaklı şikayetler de derlenmiş. Mesela ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği var. Oldukça etraflı çalışmalar yapıyor. Cist diye okunabilir. Cistorg orada da baya bir haftalık hapishanelerde kapasite sorununun çok zorlanmakta olduğu... Kapasitenin üstünde mahpusun birbirlerine yakın şekilde aynı alanı kullanması durumları. Hijyen önlemlerinin bazı hapishanelerde ilaçlama yapılıp bazılarında yapılmadığı, bazı hapishanelerde mahpuslara ayakta omuz omuza sayım yaptırıldığı gibi ilginç ve ürkütücü bilgiler var. Bazılarında mahpusları yemekleri kapıya bırakılırken bazılarında mahpusla temas edilmediği, bazı kapalı hapishanelerde pencere sayısı az olduğu için havalandırma yeterince yapılamadığı, ee, yemekhanelerin yeterince temizlenmediği, hijyenik olmadığı ve çok fazla mahpusun kullanmak zorunda kaldığı, bazı hapishanelerde gene e, der, e, koğuşlara sabun dağıtılırken bazılarında sabuna erişilemediği, e, mahpuslara maske, maske ve eldiven sağlanamadığı, suların sık sık kesildiği, sınırlı ve belirli zamanlarda verildiği, sonra karantina kovuşlarıyla ilgili bazı hapishanelerde izinden dönen mahpusların karantinaya alındığı, bazılarında başlarda alınmadığı böyle bir önlemin eski kovuşlarda kalmaya devam ettiği ama şu anda karantina kovuşlarının aktif olarak kullanıldığı gibi ayrıntılı bir döküm yapılmış yemeklerin kötü ve sağlıksız olduğu, hijyenik olmadığı, ek gıda sağlanamadığı, kantindeki ürünlerin pahalı olduğu gibi ayrıntılı bir rapor var. Tabii bir de mahpusların tahliyesini öngören yasanın ayrım gözetmemesi gerektiği yolunda bir acil eylem 3. Yargı Reform Paketi çerçevesinde yasalaşacakken, böyle bir acil eylem grubundan itiraz var. Mahpusların tahliyesini öngören yasanın ayrım gözetmemesi gerektiğini ve bir dilekçe kampanyası var. İmzacı ol diye şey yapıyorlar. Uluslararası insan Hakları Hukuku çerçevesinde Türkiye tüm mahpusların sağlık hakkını ayrımcılık yapmadan sağlamak için gerekli her tedbiri almakla açık şekilde yükümlüdür. Yani bu Türkiye'nin üzerine düşen bir yükümlüktür devletin. Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi cezaevlerindeki ciddi sağlık risklerini azaltmak için alınan tedbirlerle eşitlik ilkesini de gözetmelidir diyorlar. Bazı mahkumların hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle kapsam dışında bırakılmaları anlamına geliyor. Binlerce kişi sadece ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkını kullandığı için cezaevinde bu kişiler şimdi bir de benzeri görülmemiş büyüklükte bir sağlık tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu değişmelidir diyorlar. Çok yani önemli bir durumla belirsizlik ve adaletsizlik, hakkaniyetsizlik durumuyla karşı karşıyayız. Öte yandan KONDA Araştırma Grubu Genel Müdürü Bekir da. Hükümetin yeni tip koronavirüsle yani Covid-19'da mücadele kapsamında başlattığı biz bize yeteriz bağış kampanyasındaki biz vurgusuyla belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi ve infaz indirimi düzenlemesinin çeliştiğini söylüyor. T24 yazarı Murat Sabuncu ile sayıların dili programında bu hafta e, konuşuluyor. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan bağış kampanyasını belediyelerin başlattığı bağış kampanyalarının İçişleri Bakanlığı tarafından genelgeyle engellenmesini ve meclise gelmesi beklenen yeni infaz teklifini yorumlarken e, önemli bir tespitte bulunuyor bence Bekir Ardır. Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla biz duygusu yaratılamaz diyor. Bununla mı yaratılacak diyor. Yani e, ardır hükümetin toplumun yeniden bir duygu ortaklığına gelmesini amaçlaması durumunda infaz paketinin içeriği böyle olamazdı diyor. Bu iki mesele bile gösteriyor ki ülkeyi yönetenler böylesine küresel bir melanet karşısında bile yani büyük bir felaket, kötülük karşısında bile gerçek anlamda dayanışmacı ve toplumun bir arada durmasını güçlendirecek politikaları düşünmüyor diye önemli bir tespitte bulunmuş. Tam da bu noktada artık bu ikinci saati de bitirirken şunu da söyleyelim. Bir ek yarım saati de bir bölümünü kullanalım. Orada da işte dün başlattığımız şeyden gerek George Monbiot'un Guardian'da yazdığı toplumlarda bütün toplumlarda bu dayanışma ruhunun uyanmakta olduğuna dair de bir büyük dönüşümün örneklerini veriyordu bu George Monbiot yazısında aynı şeyi Guardian gazetesinin elimize ulaşan şeyinden dijital olmayan kopyasında abone olduğumuz Haftalık Guardian'da Catherine Weiner'da editörü baş yazısında verdiği mesajda da açık radyonun da yapmaya çalıştığı gibi bu toplumsal dönüşüme ve dayanışmaya ağırlık veren o haberlerin değerlenmesiyle uğraşan bir gazetecilik faaliyeti içinde olduklarını da yayıncılık faaliyetinde olduklarını söyleyen. Güzel bir yazı yazmıştı bizde açık radyoda internet sitesi de yenileniyor şu sıralarda açılmak üzere ee, bizde de, destekçilere ve dinleyicilere yazdığımız bir bu tüm dünya olarak olağanüstü koşullarda yaşarken e, böyle e, neler olup bittiği ve toplumsal dönüşümün e, Nasıl oldu ve bizi, bizden de neler beklediğini kendimize göre toplumun neler yapmamızı beklediğini düşün nasıl düşündüğümüzü belirten bir yazımız vardı. Belki onlara değinen bir şekilde biraz da iyimser bir e, şeyle kapatabiliriz bu son yarım saati. Bir araya girmeden önce isterseniz şeyi vurgusunu yapayım cezaevlerinden söz etmiştiniz ya dün Independent evet. Türkçe'de aslında bizim de çokça ihmal ettiğimiz önemli bir yazı çıktı. Psikiyatr Doktor Ayhan Akçan'la bir röportaj yapmışlar. Şöyle söylüyor kendisi salgınlarda cezaevlerinden sonra en riskli ikinci yer akıl hastaneleri diyor. Unutulan evet. bir mevzu aslında bu. E, ruhsal hastalıklarla ilgili Çin'de yapılan bir araştırmaya göre cezaevlerinden sonra en riskli yerler e, akıl hastaneleri diye belirtmiş. Türkiye'de 7-8 tane akıl hastanesi var. Ve burada tahmini olarak 10.000 bin civarında hasta var diyor. Bu insanlara sosyal mesafene dikkat et desen de onu dinlemez. Bu nedenle buralara hastalık girerse çok kısa sürede yayılır diye çok önemli bir vurgu yapmış. Evet bunları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Şimdi bir ara veriyoruz. Açık Gazete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 Deniz ve ağaçlar Henüz vakit varken Harekete geçin Kahramanı bekleme pelerini yok Kasarı asası kanatları yok Yanındaki çocuk doğruyu söylüyor Konuşuyor direniyor isyan ediyor Sükret katlet nereye kadar Bu döner sana bana canımız yanar Gösteriyor size bilim bir izin verin Dinleyin düşünün dönüşün değişir Yangın büyüğü kop küçük Evet, Dünya Evim ve Yanıyorsa şarkısını dinledik. Bu iklim kriziyle ilgili olan bir şarkıydı. Bağını Kanıbelli'nin e, hazırladığı bir şarkı. Fakat şarkıyı söyleyenler e, Fridays for Future, Türkiye'nin genç aktivistleri. E, Türkiye'de ilk kez bu şarkıyı açık gazeteden geçtiğimiz hafta duyurmuştuk. 27 Mart'ta ise, geçtiğimiz Cuma ise e, bir single olarak Ada Müzik etiketiyle Türkçe ve İngilizcesi, Dijital pl platformlarda yerini almıştı bu şarkı 3 Nisan dijital iklim grevi öncesinde de birazcık e, bunu duyurabilmek için de hazırlandı de, diyebiliriz yani yarın. E, yarın evet yarın dijital iklim grevi var ona onun da programı artık ilan olunmuş durumda kısaca bahsedeyim saat 16'dan itibaren 0 e, gelecek ve Fridays for Future Türkiye hesaplarından bir basın açıklaması kamuoyuna duyurulacak 17'den itibaren ...Zoom üzerinden bir e, buluşma gerçekleşecek ve bir dizi sanatçı e, konser, dijital online konserler, çevrimci konserler e, verecekler. Bunların arasında bu şarkıyı hazırlayan Banu Kanıbelli de var. E, bunun dışında Teneke Trumpet'ten Cem Pulathaneli ve Oğuz Tarihmen var. Kardeş Türküler'den Feryal Öney var. E, Yarkın Duo var. E, Zeytin Band'den Melisa Lara var. E, Metin Türkcan var. Kendi. Pentegram'ın eski gitaristlerinden Gülinler, Aryasu Gülenç ve Yok Yer gibi çeşitli e, gruplar ve e, gruplarda çalmış olan e, sanatçılar e, kendi hesapları üzerinden canlı konserler verecekler. İklim krizine dikkat çekecekler. Evet, biz de şimdi Kirli Çıkı programından destekçimiz Hüseyin Dönder'e de teşekkür ederek devam edelim. Şarkıda ne deniyordu? elimden gelenin en iyisini yapıyorum diye bir dize de vardı. Biz de tamamen aynı fikirdeyiz zaten. Şimdi önde gelen dünyanın önde gelen düşünür ve aktivistlerinden Chris Hedges bizim de açık radyoda bir süreden beri okumasına başladığımız klasik veba romanının kahramanı Doktor Rieu'nün veba salgınına karşı Perane mücadelesinin kaynağını ideolojiden değil empatiden yani bedeli ne olursa olsun acı çekenlere hizmet etme dürtüsünden yani her türlü bedeli ödemeye hazır bir dürtüden kaynaklandığını söylüyor. Yani Ya da büyük Rus romancı Vasili Grossman'ın da basit insan iyiliği diye adlandırdığı o sevecenlik duygusundan yani Grossman başyapıtı hayat ve kaderde İnancının kendisi de bir Yahudi zaten insan fırınlarının alevlerinde gaz odalarının betonlarında çeliklendiğini yazıyor ama diyor ki iyilik anlamsız ve sebepsiz yani hiçbir sebebi olmayan iyilik onun ölümsüzlüğünün de sırrıdır aslında yani asla alt edilemez kötülük onun karşısında ya da onun önünde daima iktidarsız kalır diyor. Ve Hedges'de şunu da hatırlatıyor, kötülük gerçektir ama e, sevgi de gerçektir diyor. Ve vebada Doktor Rio penceresinden Oran şehrinde geçiyor, büyük bir karantina e, olayını anlatıyor veba salgınında 1947'de. 1940'larda geçiyor yani 47'de yazılmış romanda Doktor penceresinden şehrin kendisine şehrine bakıp düşüncelere dalıyor Ve sonunda silkiniyor Gerçek orada günlük çalışmadaydı Gerisi olayların akışına ve anlamsız hareketlere bağlıydı Buna takılıp kalınamazdı diyor Esas olan işini iyi yapmaktı diyor Bence anahtar kelimemiz de bu işte biz de yani tam da böyle gün gördüğün meninde midasın kulaklarında da anlattığı gibi çan çal çancı çan çal çan çal dediği gibi yeryüzünün dört bir yanında tehlike çanları çılgınca çalarken doğadan gelen bu seslere karşı bizde tam da böyle çanların çalındığı anlar ve günler için var. Açık Radyo'da sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi. Küresel ısınma diyorduk ama ısıtma aslında çünkü kendiliğinden olan bir olay değil. Küresel ısıtmanın daha ilk bilimsel raporlarını herkesten önce sizinle paylaşmaya çalışmıştık. 22 yıl kadar önce başladık. İklim zirvelerindeki eylemleri yerlerinde izledik. Bütün şimdi iptal edilmiş sonuncusu iptal edildiğini duyduğumuz bu iklim grevlerinin tamamını izledi açık radyo. Ya da işte 16 yaşındaki bir kız çocuğunun tek kişilik grevinin daha ilk haftasından itibaren başlayıp izlemeye sonra da onun bir yıldan biraz uzunca bir süre içinde 7,5 milyondan fazla 7,6 milyonluk dev bir genel greve dönüşmesini de yansıtmaya çalıştık. O zaman da böyle çanların çalındığı anlar ve günler için olduğunu söylüyorduk radyomuzun. 21 yıl önceki o karanlık ve korkunç deprem günlerinde de, Kocaeli depremi günlerinde de kendimizi bir alıcı verici telsiz aracına dönüştürüp gece gündüz uyumadan yayın yaparken de işte Irak istila ve işgalinin barut ve tüketilmiş kok, uranyum kokulu o şok ve dehşet, şok and awe dedikleri e, operasyona o adı vermişlerdi. O dehşet günlerinde e, tezkere, e, Kızılay Meydanı'nda dev mitingde Tezkere'ye karşı sürekli barışı kovalarken de oradaydı açık radyo, Tunus'ta bir gencin Muhammed Bouazizinin kendini yakmasıyla başlayıp aslında üniversite mezunu olup da, da mahkum olan bir gencin müstelikte bir zabıta tarafından, kadın bir zabıta tarafından e, örselenmesine karşı kendini yakmasına karşı başlayan o kitlelerin özgürlük, eşitlik ve adalet taleplerine bir bozkır yangını gibi sarmıştı dünyayı. O zaman da mikrofon tutarken de böyleydi. Şimdi de işte korona günlerinde Doğan'ın uyarı çanlarını da çın çın duyururken de böyle. Yani esas olan işimizi iyi yapmak. Doktor Rieu'nün düşündüğü gibi, Albert Camus'un yazdığı gibi hepsi bu. Yani... Yakın bir dostumuzun çok hoş tabirini ufak değiştirmek kaydıyla şöyle söylüyoruz, vaziyetten vazife çıkartıyoruz. Yani o çift ve de zafer işareti niyetine burada zafer olacak. Yani radyomuz, radyomuz bunun için burada. Yani ta o Johannesburg'da, Güney Afrika'da, İklim Zirvesi sırasında efsanevi radyocu, Demokrasi Now'dan Amy Goodman'la radyo ne işe yarar sorusuyla ilgili bir soru sorup mülakat yaptığımızda, o da böyle devasa konferans salonunda Mandela'ya ve bir başka kurtuluş savaşçısına adanmış, o konferans salonunun bomboş salonunda dev bir Steinway piyano vardı. Oraya oturdu dev kuyruklu piyanoya ve tuşlarında birazcık çaldıktan sonra radyomuz mikrofonuna dönüp radyo sessizlerin sesi olmaya yarar. Bunun için böyle demişti. Yani ahlaki bir yükümlülüğümüz olduğunu söylemeliyiz biz de açık radyonun bu korona virüsü günlerinde. Özellikle de bizden sonra gelecek nesiller için yani... Chris Hedges'ın bir başka vesileyle de söylemiş olduğu gibi e, ayağa kalkıp direnelim ki gelecek nesiller en azından e, onlar da çabaladı desinler bizim için diye. Ve Kong Kong'da araştırma grubunun geçen yıl sonunda bizim için gönüllü olarak yürüttüğü dinleyici araştırmasından çıkan en çarpıcı sonuçlardan birini de Konda'nın yöneticisi, araştırmacısı, yazar dostumuz Bekir Ağır'dır. Radyomuz mikrofonlarına da şu veciz cümleyle özetlemişti zaten. Açık radyo dinleyicisi için yoldaş, yol arkadaşı demişti. Yani tam da bu noktada işte bağımsız ve objektif açık radyo yayınının eksiksiz hatta daha da güçlenerek sürdürülmesinde de Dinleyicilerimizin desteği can alıcı bir önem taşıyor. Ancak birlikte başarabiliriz bunu diyoruz. Yani ancak sizin gibi dinleyiciler sayesinde başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösterebilir, görebilir, gösterebilir ve yayabiliriz. Yani önümüzde yürütülecek ve kazanılacak birçok mücadele var. Ama bunları ancak birlikte götürebiliriz. Hepimiz hep birlikte. Birlikte olursak bir şansımız var. Onun için de işte bu olağanüstü şartlardaki acil durum faaliyetlerimizi de özetlediğimiz COVID-19 dosyası var. Şimdi yeni açılmakta olan sitemize yenilenmiş olan hem podcast'ı hem tasarımı yenilenmiş olan sitemizde de Görebilirsiniz rahatlıkla. Covid-19 dosyası var. Ayrıca da işte bildiğiniz gibi Selim Badur'la düzenli özel yayındayız. Ee, korona günlerindeyiz. Ve bu e, ses kalitesinin de stüdyolardaki eş değerli olması için teknik ekiple ilgili genişletme çalışmaları yaptık. Yeni yazılım denemeleri gerçekleştirdik. Yani 214 yanılmıyorsam sayısı onu 200'ü e aşkın sayıda gönüllü programcımızı da evlerinden yayın yapar hale getirmeye yönelik bir organizasyonu yürütmeye çalışıyoruz sizin de büyük desteklerinizle de, harika mektuplarınız da geliyor bu konuda. Yani bu zorlu günlerde hayatınızı berraklaştırdığı kadar renklendireceğiniz renklendireceğini de umduğumuz. Kolektif yayının mümkün olan en iyi maddi koşullarda size ulaştırılması temel önceliklerimizden biri oldu. Onun için de bunları söylemek istedik. Guardian editörü de aşağı yukarı aynı şeyleri bizimle yazmış. Biz daha önce davrandık ondan bile <gülüyor> diyebiliriz. Catherine Weiner'da dünyanın hayatında bir hafta başlıklı yazısında bir mesaj diyor ve biz de şimdi bugünlerde evimizde yapıyoruz diye büyük şeylerimizden meslektaşlarımızdan ve dünyanın dört bir tarafındaki okurlarımız da evden çalışıyorlar. Bizimle beraber bu kararsız belirsiz anı kararlılıkla cesaretle karşılamak için uğraşıyoruz ve tarihimizi de hatırlatıyoruz diyor. Biz de Guardian ve Observer pazarları da çıkan Observer gazetelerini ta 1918 pandemi e, İspanyol nezlesi ya da Gribi diye adlandırılan günlerde de her iki dünya savaşında da 1919'da biten ve 1945'te biten ikinci dünya savaşlarıyla birinci ve ikinci dünya savaşlarında da hiç durmadan savaşlar sırasında da yayınımızı sürdürdük. Ve en iyisini şimdi de yapmaya çalışıyoruz. Bu küresel koronavirüsü pandemi sırasında diyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda da bütün eforlarımızı işte dünyadan istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz bütün bu salgınla ilgili informasyonu sizinle paylaşmaya çalışacağız. Liderleri de sürekli olarak hesap vermeye zorlayacağız demokrasilerde olan şey. Krizi nasıl ele aldıkları konusunda. En yoksulların yüz yüze bulunduğu koşulları da anlatacağız, onlara odaklanacağız diyor. Biz de bu Catherine Byner ile tamamen paylaşıyoruz Açık Radyo'nun yürütücüleri olarak. Yani bu gig ekonomi dedikleri işte Amazon gibi ya da işte taksi özel korsan taksi şirketleri gibi ya orada çalışan işçilerin haklarını, iş, evsizlerin hayatını korumaya ve işte hastalık ödeneği almayan işçileri, kiralarını ödeyemeyenleri yani bir sağlık işçisi olmanın, sağlık çalışanı olmanın ne demek olduğunu bunların üzerine bütün uluslararası perspektifleri, farklı ülkelerin nasıl cevap verdiğini Hangi yaklaşımların daha iyi çalışacağını ve neden böyle olduğunu anlatacak. Bu pandemiye yol açan sebepleri anlatmaya çalışacağız. Nasıl önleyebiliriz bunları diye. Ve bütün bu okur kütlemize de camiaya da kulak vereceğiz. Ve neyse çok can alıcı sorular soruyorsunuz onlara da cevap bulmaya çalışacağız ve fevkalade bizim yol bize yol gösteren, ışık tutan şeyler de örnekler de sunuyorsunuz diyorlar. Zaten bu ay Guardian'a e, beklenmedik sayıda devam eden gelen e, ilgi duyan okurların sayısı da biz bir yol bulabileceğimizi gösteriyor diye özetleyebileceğim güzel bir e, Mektup başlangıç başyazı yazmış. Zaten Guardian'ın kıdemli yazarlarından aktivist çevreci George Monbiot da bütün bu Guardian'a yazdığı makalede dünyanın dört bir tarafında COVID-19'da bütün eylem, topluluk eylemlerine büyük ölçüde ve insanlığın bambaşka bir yolu hem hükümetlerin, devletlerin hem de özel şirketlerin bütün baskılarına rağmen komünitilerin yani toplulukların büyük bir mobilizasyona giriştikleri işte Hindistan'dan Güney Afrika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Norveç'e, Britanya'dan Letonya'ya uzanan Filipinler'de de mesela moda tasarımcılarının bile ee, çalışma alanlarını e, koruma, e, koronavirüsü gibi salgınlardan koruma elbiseleri yapmaya e, şey yaptıklarını, işte bir hafta içinde doktorların, teknisyenlerin e, crowdsourcing diye e, adlandırılan bir yöntemle çeşitli e, solunum cihazlarını çok ucuza imal ettiklerini gösteren, Harika şeyler var, çocukların yarattıkları, internet üzerinden yaptıkları oyunlar yarattıkları. Yani kriz zamanlarında sosyal tabiatımızı, sosyal varlık olduğumuzu yeniden keşfettiğimizi gösteren ve bütün daha önceki çeşitli kitaplarda yanlış anlaşılan korku filmlerinde vesaire bütün yapılacak şeyin aslında hepimizin temel arzusunun bir milyoner olmaktan ibaret olduğunu söylenen bütün o filmlerin, kitapların ve anlatılan efsanelerin bize peri masalı olduğunu, hepsinin sonunda işte milyoner olmakla bittiğini anlatıyorlardı. Bunun söz konusu olamayacağını bir kere daha öğrendik. Yani bu kolektif eylemin pandemiyi aşabileceğine dair bir garanti yok tabii. Tekrar izolasyona ve pasifliğe hem kapitalizmin hem de devletçiliğin bizi sevk ettiği, işaret ettiği, yönelttiği şeyi dönebiliriz. Bu bilinemez ama bence böyle olmayacak diye bitiriyor George Monbyo'da e yazısını. Öyle bir his var ki içimde bir köklenmekte olan bir hareket var. Çok uzun zamandan beri atladığımız, kaybettiğimiz bir duygu beklenmedik bir karşılıklı yardım di kamlığın dönüştürücü gücünü beklenmedik bir şekilde birbirimizin komşuları olduğumuzu, birbirimize dokunabildiğimizi gösterdiğini söylüyoruz diyor. Biz de tamamen aynı fikirdeyiz açık radyo çalışanları olarak sevgili dinleyicilere bu mesajda vererek bugün bitiriyoruz evet böyle işte ben Deniz Ömer Madra Özdeş Özbay Robi Tayar ve Andrei Gritsky ile yürütmeye çalıştığımız iki buçuk saatlik yayını da burada sona erdiriyoruz dinlediğiniz için çok teşekkürler destekleriniz için de çok teşekkürler ve hepinize günaydın günaydın Günaydın. Günaydın. <Gülüyor>